Köszönöm Kainat. Bugün 9 Şubat Salı. Yıl 2016. Ay 2. Gün 40. Kasım 94. 1437. Hicri Rebülahir 30. 1431. Rumi Ocak 27. Sigarayı Bırakma Günü. Fırtına. Günün Sözü. Görmek isteyenler için yeterince çoklukta ışık, istemeyenler için yeterince karanlık vardır. Blaz Pascal. Günü tarihi 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü Sigara içmenin ne kadar zararlı olduğu ancak 1950'li 60'lı yıllarda başlayan araştırmalar ve birikmekte olan hastane ve ölüm istatistiklerinin sonuçlarına bakılarak belli olmuştur. Hem sağlığınızı korumak hem de sigaraya, sigaraya ayıracağınız paradan tasarruf etmek ve en önemlisi sigaranın vücudunuza vereceği ölümcül hastalıklar da dahil Birçok zararı gidermek için harcıcan zamanı ve parayı sigariyi bırakmakla kazanabilirsiniz. Büyük, Büyük saatte marif takvimi Acıkdübesi 949. AçıkRadyo.com ve AçıkGaste başladı. AçıkRadyo.com.tr aslında yeni sitesiyle. Yeni sitesiyle. Evet. Bunu değiştirmemiz gerekiyordu hemen. düzelttim ve değiştirdim. AçıkRadyo'nun sitesi yenilendi. AçıkRadyo.com.tr olarak bakılabilir. Ve bu çeşitli programcıların kendi lerinde rahatlıkla girebilmeleri için modüler yapıya. Kavuşturulmuş yeni bir sitenin daha ilk günlerindeyiz. Haluklar reklamını yapmakta acele etmeyelim. Ama yeni bir açık radyonun sitesi açıldı. Evet onu da belirtelim. hemen Madra, canton Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet tarihte bugüne geçmeden önce sig sigarayı bırakma günüyle ilgili saatli marif takviminde söylenene bir ufak ilavem var. 1950'li ve 60'lı yıllarda başlayan araştırmalar ve birikmekte olan hastane ve ölüm istatistiklerinin sonuçlarına bakılarak büyük zararı belli oldu diyorsa da bu bilgi son zamanlarda denilmiş bir bilgi aslında tarihi yani 1950'li ve 60'lı yıllarda başlayan bu araştırmalarda her şeyin bilindiği yan etkileri, kanser, akciğer kanseri başta olmak üzere pek çok hastalığa yol açtı. Kalp ve damar hastalıkları yani en büyük iki ölüm sebebinin de sebebiyle de bağlantılı olduğu başından beri biliniyormuş. Fakat büyük şirketlerin devasa reklam kampanyalarıyla bunun ...50 yıl kadar gecikmesi... ...sağlanmış durumda. Hatta... ...annem sigara içmiyor diye... ...üzülen bebek reklamları vardı. Evet. Bu... ...The Smoke Blog diye... ...bir sitede çok rahat görülebilir... ...bütün bunun macerası... ...hem de küresel iklim değişikliği için... ...aynı rezalet yapılıyor. Hem de Merchants of Doubt adlı... ...çok ilginç bir filmde, de... ...Neo de... ...bulunduğu için de... ...bir filmde açıkça görülüyor böyle... ...hiçbir kanıt bulunamamıştır diyor... ...çok fazla içersen herkes gibi... Ne, ...neyi fazla içersen o kadar kötü olur diyor... ...peki herhangi bir dava açılmadı mı... ...şu andaki biraz Açıldı. önce bahsettiğiniz bir şey var... ...kaybettiler... ...büyük paralar kaybettiler ama... ...çünkü, çünkü şu andaki suları niye... firmaları da aynı şekilde... ...yani eski firmalar olarak bildiğimiz... ...orada sonlanmış firmalar değil... Şu anda tüketilen sigaraların da paketleri üzerinde markası bulunan sigaralar o reklamları veriyorlardı. Aynı, aynı şirketler. Sigara zaten. içmediğini için üzülen çocukların reklamları. Doktorlarla da beraber mesela doktor, stetoskopu, beyaz gömleğiyle geliyor. Sağlığınıza yararlı bile oldu şu şu markayı içerseniz filan diye konuşuyorlardı. E, ama onlar yani 100 milyon insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. More doctor, Doctors smoke Camels. Evet. Sloganı varmış mesela. Tabii. Then any other sigaret diye devam ediyor. Sağlığa hatta iyi geleceğini de söyleyenler var. Aa, Bebekli Marlboro reklamı var. Evet var açık kitapta görmedin mi? Gördüm de internetten baktığım zaman daha değişik duruyor. <gülüyor> Diğerleri de var. Evet bu 50 yıl sonra. Şimdi de aynı durum. E, küresel eklim değişikliği ne? Öyle bir şey yoktur. İnsan kaynaklı mı? Hayatta olmaz filan diyenler. Aynı Aynı reklam ve halkla ilişkiler şirketleri biliyorsun değil mi? Aynı insanlar yani. <gülüyor> Doktorlar Kemal'ı hepsinden daha, diğer, diğer sigaralardan daha fazla tüketiyorlar diye reklamları yapılmış zamanında. Yalnız bir ufak problem var. E, Küveselikli değişikliği için e, 50 yılda tazminat davaları açacak, düzeltecek bir zamanımız yok. Onun için biraz daha acele etmemiz gerekiyor diye de söyleyelim. Bu arada Cumhurbaşkanı da insanları, sigara içmeyenleri, sigarayı bıraktıranların bıraktığı sigaraları da sergileyecekmiş müze yapıyor Beştepe'yi. Yurt gezilerinde sigara içenlerden topladıkları sigara paketlerini buruşturdu aynı zamanda o sigara paketlerinden bir koleksiyon hazırlanmış. Bırakma sözü alır. aynı zamanda bu kişilerin bırakma sözünü de alan Erdoğan bu kişilerin sigara paketine isim, soy isim, tarih ve telefon numarası yazarak çok kere basına yansımıştı hatırlarsınız. Resepsiyonda bu paketlerden oluşan koleksiyonlardan fotoğraflara yer verilecekmiş. Kırdığı sigaralarında şey var. Masumiyet Müzesi'nin bir başka türlüsünü yapıyor herhalde. 250'den başlığı fazla başlığı vatandaşa işte. külliyede özel resepsiyon verilecekmiş. Peki sonradan tekrar başlayanlar onlara davete, çat, resepsiyona çağrılmayacak o zaman değil mi? Yani. Yoksa hepsi kokucu, iradeli vatandaşlar. Geri kalanlar sigara içecekler mi peki? Ya da içiyorlar mı? İçemezler değil mi? Hı? İki sene önce miydi? Bir yurtdışı gezisinde yukarıda restoranda sigara içen bir vatandaşa içmemesini tembihlemişti evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kovulamışlardı vatandaşı. vatandaş. Evet. Evet işte onlar da çağrılıyorlar şimdi. Öyle heyecanlı bir durum var. Peki e, e, şey niye satışına engel olmuyorlar o zaman? Lobiler. Hı? Sigara lobileri. Hayır o kadar kararlıysanız tek yetiyor. tek vatandaşlarla uğraşmak yerine satıcılara mesela yüksek vergiler koyarak ya da fiyatı çok yükselterek bunu engellemesi. Daha ne kadar ona... yükselsinler fiyatları o da ayrı bir hikaye. Niye? Yani Türkiye, Batı ülkeleriyle kıyasladığınız zaman sen çok gelir seviyesinden şeydikten... aynı şekilde kıyaslayacak mıyız peki? Tabi Gelir seviyesi üzerinden baktığınız zaman bu sigara paketlerindeki sigara fiyatlarındaki artış bence biraz farklı duruyor. Ama sen şeyleri savunuluyor diyorsun. Neyleri savunalım? Düşük fiyatları. Düşük fiyatları savunusak da savunmasak da aynı şekilde onlar istedikleri zam mı yapıyorlar zaten. İstedikleri kadar indirebiliyorlardı. Zamları savunmak diye bir şey söz konusu değil ama zamları böyle 5 liradan 15 liraya çıkarıp insanlar bunun bağımlısıyken hala almaya devam etmesini sağlamak da biraz insafsızlık olarak geliyor benim yüzüm. Hmm. Bak ama teşvik ediyor işte. 5 liradan 15 liraya çıkarmak teşvik etmeyecek mi? 5 hmm? liradan 15 liraya çıkarmak fiyatları teşvik etmeyecek mi? Yani insanlar sigara içmesini bir anda kesecekler mi? Yoksa başka şeylerden kısıp genel aynı şekilde o sigarayı hmm. <gülüyor> İşte Belki sosyal ama politikalar üzerinden gidebilecek gidebilsin. bir şey olabilir. bu sigarayı tabii, tabii. Bırakma iş. Galeano vardı. Galia'nın ya dönelim artık, evet. evet sigara meselesini biraz bırakalım bir kenara. Do the Evolution adlı şarkıyı çalarak başladık Pearl Jam'den. Pearl Jam'in e, bu şarkısını Evrimi, Evrim Dansı e, üzerineydi. Dünden başladığımız Darwin macerasını sürdürmemize yarayacak Galia'nın Aynalar kitabından e, dün. Kafasının içi sorularla doluydu diye dönmüştü Darwin'in yolculuğundan, ilk yolculuğundan 1831'de başlayan, şimdi o sorulara geçiyoruz. AYNALAR Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Darwin'in Soruları Mamutların vücudu vücudu neden yoğun kıllarla kaplıydı? Mamut buz devri başlayınca posta bürünmüş bir fil olamaz mı? Zürafanın boynu neden bu kadar uzun? Ağaçların daha yüksek kısımlarında bulunan meyvelere ulaşmak için uzanmaya çalışırken zaman içinde uzamış olamaz mı? Karların üzerinde koşturan tavşanlar hep böyle beyaz mıydılar yoksa tilkileri kandırmak için mi yavaş yavaş beyazlaştılar? İspinoz kuşlarının gagaları yaşadıkları yere göre neden değişiklik gösteriyor? Bu gagalar uzun evrim süreci boyunca meyveleri delmek, kurçukları yakalamak ya da nektarı emmek için bulundukları ortama uygun uyum sağlamış olamazlar mı? Şu orkidenin uzun karpeli, kendilerini bekleyen bu karpelin boyutunda uzun dili olan kelebeklerin o civarda uçuştuğunu kanıtlamaz mı? Türlerin kökeni ve dünyada yaşamın evrimi üzerine yazdığı bomba kitabın sayfalarına yılların, şüphelerin ve çelişkilerin süzgecinden geçip giren belki de bunların benzeri bin bir soru oldu. Dini küfreden bir düşünce, dayanılmaz alçak gönüllülük dersi. Darwin, Tanrı'nın dünyayı bir haftada yaratmadığını ve bizi kendi suretinin bir benzeri olarak yaratmadığını açıkça ortaya koymuştu. Bu Kötü haber iyi karşılanmadı. İncili düzeltmeye kalkan şu bey kendisini ne sanıyordu? Oxford piskoposu Darwin'in okurlarına soruyordu. Siz büyük baba tarafından mı yoksa büyük anne tarafından mı maymunsunuz? Aynalar. Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Tarihçe Bugün 1959'da bugün R7 Semiyorka ilk Ustalar arası füze, balistik füze Rusya'da, o zamanki adıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde Plasetsk'te e, çalıştırılmaya başlanmış. 1959. 1971'de bugün de Apollo programı e, ile ilgili olarak Apollo 14 uzay aracının yeryüzüne döndüğü 3. insanlı e, e, ay Ay, ayak bastırma operasyonu gerçekleştirdikten sonra dünyaya dönmüş 1971 ve 1971 75te de Soyuz 17 Sovyet uzay aracı dünyaya dönmüş bugün uzay araçlarıyla aya seyahatlerle geçirdik müsaadenizle konuyla alakalı bir haber var şu anda önümde Hindistan'ın Tamil eyaletinde Kamaraj adlı bir şoför yakınlarında düşen meteorun yarattığı sarsıntı yüzünden havada sar savrulup hayatını kaybetmiş. Bu vesileyle de e, araç ve binaların meteor yüzünden zarar gördüğü haberleriyle sıkça karşılaşıyoruz ama birey olarak ilk defa e, bir can kaybına neden alıyor. 700 binde bir olarak nitelendiriliyor bir meteordan ötürü bir insanın hayatını kaybetmesi olayı. İlk defa kayıtlara düşen tabii ki e, bir insan hayatını kaybetmiş meteor yüzünden. Evet, şey, tazminat davası açacak mı ailesi acaba? Hatta kim Venüs'e? <gülüyor> Venüs'e bilmiyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti'nin dört başkan adayının dördü de herhalde Venüs'e gitmeyi planlıyorlar çünkü tek kelimeyle Köyse iklim değişikliğiyle ilgili tek kelime etmiyorlar ve bunun insan kaynaklı ya da fosil yakıt. ...yakmaktan kaynaklanan bir şey olduğunu söylemiyor. ...dolayısıyla da yenilenen bir enerjide dair dahil herhangi bir tedbirden bahsedilmiyor... ...yani dünyanın en büyük ve güçlü devletinin istikbaldeki, gelecekteki başkanlarından... ...eğer cumhuriyetçi olacaksa herhangi biri bu konuyla ilgilenmeyecek demektir... ...oysa yeni de bir araştırma çıktı... ...bugün belki iklim içinde onu çok daha ayrıntılı yapma fırsatımız olur önümüzde 15-20 yıl kaldığını hadi diyelim 30-35 kaldığını söyleyen bir araştırma yani benzersiz bir şey var fırsat açılıyor önümüzde yoksa eğer şimdi eyleme geçilmezse küresel iklim değişikliği konusunda ekosistem yani onda birkaç yıl içinde politikacılar harekete geçmezlerse bir küresel iklim İki ekosistemler bütün yani doğa sistemleri ve üç insan toplumları ee, insanlığın e, bütün insan medeniyetinin bugüne kadar ki geçirdiği süre içinde bile baştan bugüne kadar ki daha uzun etkileri devam edecekmiş. Yani on bin yıldan fazla sürecekmiş. Eğer şimdi tedbir alınmazsa Hı. en az 10 bin yıl edecek ve e, yani... Çok ilginç bir araştırma bu ee, ve ürkütücü ama şimdilik bu kadarla bırakıp devam edelim yolumuza. Ya benim ise dava demişken benim aklıma bir soru geldi. Geçtiğimiz hafta bir tatsızlık yaşanmıştı Ekvator'da hatırlarsanız. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir protesto gösterisinde bulunmak isteyen kişiler oradaki Hı. korumalar tarafından e, yakapaça gözaltına, gözaltına nasıl alacaklar ki? yakapaça dışarı çıkarılmıştı değil mi? Evet. Ardından ufak bir diplomatik kriz doğmuştu. Bir de aynı şekilde darp edildiğinden bahsediliyor burada. Bu milletvekili dava açmaya çalışsa şimdi hangi ülkenin davalarına göre dava açacak peki? Ekvatorun kine değil mi? Evet. Ama Ekvator'da yaşayamayan birisine gidip e, Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de çalışan bir insana Ekvator'da dava açacak. Ekvator'a girişim yasaklanacak. Ne olacak? Arama kararı mı olacak hakkında? İyi bir soru çünkü bu arada da e, Erdoğan'ın konuşmasını e, sabote eden yani şey yapan bozan bağıran kadınlar da dayak yemişti biliyorsun o milletvekili iki yerden burnu kırılmıştı ama bu milletvekili kadınları korumak için şey yapıyordu kadın aktivistleri onlara karşı Erdoğan Asasino diye katil diye bağıran kadınlara karşı da şey dava açıyormuş Elbette. Her tam dava evet, O da o hangi kanunlara göre diyorsun? Ekvator mu, Türkiye mi? Hmm, bu daha biliyorum. Sorunuz daha şey oldu. Daha engelli bir soru. Bu uluslararası özel hukuk soruları benim tam eskiden de alanım değildi. Yakın bir alan ama çok uzmanı olduğum bir konu değil. Yani bilmiyorum, alışkanlık geri olabilir. Yani sigara içmiyor olabilirsiniz ama dava açmaya bir bağımlılık haline gelmiş de olabilir sizin bünyenizde. Ve böyle olaylarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. etmiyorum yani. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan ortalama dört günde bir dava açıyormuş. Hakaret davası. Evet. 2015 İki bakarsanız ortalama dört günde bir kendisini eleştiren kişiye dava açmış olduğunu görürsünüz demiş Freedom House'ın başkanı Mark Lagan. Evet 20 yılda elli üç kişiye dava açtığına dair bir haber verdi geçen hafta. Onu e, zamansızlıktan yapamamıştı. Dört günde bir kişi Şöyle diyor Laygın, bunların yaşandığı bir ortam özgürlüklerin kullanımı açısından son derece problemli bir ortamdır ve bütün bunlardan da hükümet sorumludur. Keza Cumhurbaşkanı 19 gazeteci ve 2 karikatüristi açtığı tazminat davalarını düşünün demiş. Bütün bu kişilerin hapse girme ihtimali iktidar gücünü sindirme amaçlı kullanımıdır. Tek kabahatleri hükümeti eleştiren şeyler yazıp çizmiş olmalarıdır diye konuşmuş. Ama Başbakan Davutoğlu aynı fikirde değil. değil. Ben de şimdi onu söyleyecektim. Bir divert muhabirinin söylediği şeylerle ilgili olarak hemen müdahale etmiş Türkiye'de. Hangi kaynaktan okuyacaksınız? T24'ten var. EnsonHaber.com'dan var. Bugün bir değişiklik yapıp EnsonHaber.com'dan okuyayım mı? Oku. Başbakan Davutoğlu PKK yanlısı gazeteciyi rezil etti. Alman medyasının Türkiye temsilciliğini yapan Türk gazeteci Davutoğlu tarafından bozguna uğradı. <gülüyor> Savaş var sanki. Neyse. Angela Merkel ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında PKK yanlısı gazeteci Alman Başbakanına açık açık Türkiye'ye şikayet etmeye kalktı. Gazeteci Türkiye'nin Türkiye gezi döneminde kendi halkına şiddet uyguladığını ve bu yüzden Merkel'in Ak Parti hükümetini eleştirdiğini e, hatırlatarak sözlerine eklemiş. Mücadeleni çekerim Türk ama. Evet. Deniz Yücel. Evet evet haberde de yazıyor. Evet. PKK yanlısı bir Evet. Davut olduğundan yanlısı mı dava açabilir aslında. Böyle dedi son haber. Evet. Açmalı bence. Peki, e, i̇fade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesin gene bu şeyle. Bu tamamen iftira. Yani bilmiyorum ifade özgürlüğü olarak da görüldüğünü yakın zamanda olduğunu gördük. Dün Yeni Akit gazetesinden sizler siz örnek veriyordunuz çeşitli. Neyse Başbakan Davutoğlu gazeteci Dievelt muhabiri Deniz Yücele öncelikle soru sormak yerine odadaki üçüncü başbakanı gibi yorumlar üçüncü başbakan gibi yorumlar yaptığını hatırlatmış. Sonra da ders gibi sözler söylemiş. Kendisi de akademisyen ya. Evet ifade özgürlüğü konusunda şimdi bu soruyu soramazdınız demiş aslında şeyi izliyor. Cumhurbaşkanı'nın da bu tarz şeyleri var. ifadeleri vardı. Yani ifade özgürlüğü bu soruyu bana sordun mu? Peki ama Türkiye'den Aa, o kısmı değil. soramıyorlar. En hiç. son haberde bulunan o kısmı değil. Davutoğlu ayrıca basın özgürlüğü sıralamasında Türkiye'nin 195. sırada olduğunu söyleyen muhabire coğrafya dersi vermiş. 193 ülkenin bulunduğu dünyada Türkiye nasıl oluyor? 195. sırada o. Bunu anlamadım demiş. Evet espri yapmış. Espiri mi yapmış? Bence gerçek bir cevap vermiş burada. Coğrafya derse. Evet ama yanlış yapmış zaten o zaman soru da zaten. 193 ülke var zaten. Eğer 195 dediyse orada bir ufak hata var ama. Yeni ülkeler. siz de ekliyor musunuz? Hiçbir gazeteci... gazeteci Evet. Yani 198 ülke var aslında dünyada. Haklısın. Ben değil. Cumhurbaşkanı haklı. Başbakan haklı pardon. O da 195 diyor zaten. Yok evet, 193 diyor. 195 diyor. 193 diyor. diyen... Dağutol 195 diyen gazeteci sizde 198 diyoruz. Evet. Tamam. Son Paris e, ben Paris iklim görüşmelerine katılan e, ülke sayısını son bildiğim o yani. Esat yönetmeni ne belki? Değil mi? Hiçbir gazeteci gazetecilik faaliyetinden dolayı hapiste değildir demiş. E, bunu da anlamadım bunun sayısız örneği var elimizde ama neyse geçiyorum. Çeşitli bununla. rakamlar vermiş dünya üzerindeki ülkelerin sayısı hakkında. Sekse, 189, 191 192, 192, 192 193, 194, 195 196. Evet 196 şeydi yalnız Paris'teki son rakam Bizim Amerika Birleşik Devletleri 194'ünü tanıyormuş. Dünya Alman'a 193'ü tanıyormuş. Birleşmiş Milletler 192 üyeye sahipmiş. Detaya bulunmayalım. Devam Ama edelim. Ama dünyada kaç tane ülkenin olduğu önemli bir detay değil mi? Önemli. Ama vaktimiz de daralıyor. Doğru. Onu... Şimdi iki çok önemli konu var. Bir tanesi mülteci konusu. Bu mülteci meselesi yani sınırda bütün bu yerinden yurdundan oluşan sayısız insan de bu iş için burada Alman şansölye ve bu konudaki En e, ilginç Merşetlerden biri Bugün Zaman Gazetesi'nde var Sınırda dram Ankara'da pazarlık Ege'de facia Diye vermiş bence iyi bir özet bu e, Yani Sınırda bekleşen e, On binlerce Kişi var ve hatta Numan Kurtulmuş'un Hükümet Sözcülerinden Numan Kurtulmuş'un e, söylediğini de dikkate alırsak en kötü senaryo olarak 600 bin kişinin sınırımıza gelmesidir. Yaklaşık 200 bin Suriyelinin göç halinde olduğunu söylemiş başbakan yardımcısı. Kendisi hükümet sözcüsü değil sadece 600 bin kişi başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü kurtulmuş öyle diyor. En kötü senaryo 600 bin kişinin sınırımıza gelmesidir diyor. Bu insanlar sınırda bekliyor. Sınırdan bekledikten sonra Türkiye'ye geçen vardığından Türkiye'de de bir süre bekledikten sonra Avrupa'ya doğru yeni evlerine doğru gitmek isteyen insanlar ise yollarda ölmeye devam ediyorlar. İzmir ve Balıkesir'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin tekneleri alabora olmuş. iki göçmen fa faciasında Merkel'in evet. Merkel geldiği gün 35 göçmen hayatını kaybetmiş. Biri Balıkesir'in Edremik ilçesine bağlı Altınoluk mahallesinden e, yola çıkan göçmenlerin teknesine batması sonucu ortaya çıkmış bir durum. 27 mültecinin cesedi burada bulunmuş. Diğeri de İzmir'in e, Balıkesir'in Edremik, pardon İzmir'in Dikiri ilçesinde sabah erken saatlerde, dün sabah erken saatlerde mültecileri taşıyan bot batmış. 11 mülteci de burada hayatını kaybetmiş. Evet. Sadece 3 kişi kurtarılabilmiş. Bu büyük bir facia ama artık tamamen e, İzmir al, ve Balıkkesir alışılmış yani bizim yörelerden tanıdığımız yerlerden tatil beldelerinden geliyor ya haber gelmez oldu zaten oradan Evet, e, müthiş kaçakçılık var yolsuzluk var her şey var evlerini terk eden Suriyeli göçmenler de çamur ve soğuk havayla da mücadele ediyor diye bir ayrı şey de var çok ürkütücü fotoğraflar da var iç acıtıcı Fakat bir de Merkel ve Davutoğlu Suriyeli mültecileri konuşuyorlar. Ama başka da ilginç bir şey var bu pazarlık sırasında. Yani Edremit ve de mülteci faciasında 35 kişi ölürken. Bir de ilginç bir şey var. Juncker'le yapılmış pazarlıkların açıklanması var. Onu gördün mü? Evet, gördüm. Avrupa Birliği ile yani kran kırana bir pazarlık olmuş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Antalya'da düzenlenen G20 zirvesi kapsamında bir araya geldi Avrupa Komisyonu Başkanı Donald Tuska 2 yıl için 3 milyar avro vereceksiniz hiç konuşmayalım demiş mültecileri otobüslere doldurur göndeririz demiş insanlardan bahsediyoruz bu tutanaklar yani nerede yayınlandı bu tutanaklar ııı e, İlginç aslında. Yunanistan'ın gazetesinde, internet sitesinde yayınlandı. Evet. İmzalı yani bir haber olarak. Ne kadar doğrudur ne kadar değildir ama doğruysa mühim tabii ki. Evet. Yunanistan merkezli Euro Today, Euro 2, Today 2 ile yazılıyor. Yani sadece Euro Today, e, Angeliki Papa Militiadu'nun yayınladı toplantı belgeleri. Türkiye'de yok bir tip gazeteler ama bir bakmak lazım. Büyük konuşmamak lazım. bu evet. çok ciddi iddialar var orada. Evet. Yani çok ciddi konuşmalar var daha doğrusu. Çok ayrıntı var. Ona, yani yalanlamasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı'nın bunu. Bu Angeli, Angeli Kipap'a Miltiyadu'nun şeyini. 16 Kasım'da çünkü Erdoğan'la Jean-Claude Juncker ve Avrupa Komisyonu Başkanı Donald Tusk arasında bir görüşme Basına yansına yandan oldukça farklı geçmiş. E, gerginlik yaşanmış. 3 milyon avronun ödemek yıllık mı 2 yıllık mı diye. Yani inanılmaz bir bakkal pazarlığından bahsediliyor. Eğer böyle bu inşallah doğru değildir. Evet. Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarını her an açabiliriz ve sığınmacıları otobüslere doldurabiliriz. Eğer 3 milyon avronun 2 yıllık olduğunu söylüyorsanız daha fazla tartışmanın anlamı yok demiş. 16 Kasım'da G20 Zirvesi sırasında Antalya'da görüşmüştü. Evet. Bu 3 Yunanistan avro krizinde 400 milyon avrodan fazla yardım aldı. Bu paranın bir bölümüyle Suriye'de bir güvenli bölge oluşturabilirdik. Bu da sığınmacılarla ilgili problemimizi çözerdi diyor. İnşallah doğru değildir. Kızlarım eve ağlayarak geldi gibi ayrıntılar var. Yine aynı belgeye göre görüşme sırasında Yunker Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile ilgili ilerleme raporunu yayınlamayı Erdoğan'ın talebi üzerine ertelediğini söylüyormuş. Evet. BBC Türkçe'de de yazıyor bu durum. Ve bir de yani, elbette öyle davranacaksınız. Ben bir üçüncü dünya ülkesini temsil etmiyorum diye çıkışmış Yünker. Çünkü ne demiş Yünker? Bir, bir, bir prenslik size prens. Size prens gibi davranın. Prens gibi davran Elbette prens da gibi davranacaksınız. Yani. Ben bir üçüncü dünya ülkesini temsil etmiyorum demiş. İnandıramadılar. Böyle bir konuşma olmamıştır, değil mi ben? Olmamıştır. Ben de tahmin etmiyorum. olmadı. Şeyde var ya e, sadece Lüksemburg e, Türkiye'nin Türkiye'de Lüksemburg'dan büyük bir sürü şehir var demiş. Bu bunu söylemiş olamaz, değil mi? Erdoğan eski Lüksemburg başkanı Yünkere Türkiye'nin Avrupa Birliği çabası ile ilgili olarak 53 yıldır bekliyoruz. Bizimle dalga geçiyorsunuz demiş. Ona göre ülkesinin Türkiye'nin bir kasabası büyüklüğünde, onun ülkesinin Türkiye'nin bir kasabası, kasabası büyük büyüklüğünde, büyüklüğünde olduğunu söylemiş. Türkiye ile Lüksemburg'u mukayese etmemesi çağrısında bulunuyorlar. Yani ne kere e yakıştırıyoruz Gülüş. böyle bir şeyi. Kesinlikle. Ben inanmadım. Söyleyim ben kendi görüşümü. İnanmadım yani. Yapmazlar onlar. Şeyin ne kadar... Bu samimiyet nereden geliyor? Lüksemburg'daki şeyin kişi başına... Yurt içi gayri safi hastalığı... ...gelirin ne kadar olduğunu biliyor musun? Yok ama sigaranın ne kadar olduğunu biliyorum. 48 bin dolar. Ona göre de sigara pahalı işte. <gülüyor> <gülüyor> e, e, buna karşılık işte... ...Yunker'de öyle... Tusk, Juncker falan böyle bir pazarlık olduğuna inanamıyorum. Yok yani 53 yıldır ne kapıda beklediniz. bu ne de Erdoğan'a ne de Tusk'a. Evet yani bir de 53 yıldır kapıda beklediğiniz insanla bu şekilde nasıl şey yapabilirsiniz ki konuşabilirsiniz ki bu kadar gayet rahat. 53 yıldır bekliyormuş kapınızda işte kendisi söylüyor. Ya Kendisi söyledi iddia ediliyor. Bu kadar kolay olmaması lazım. Evet. Daha sinirli olması lazım konuşma sırasında. Evet haklısın. Bu arada da bir göçmen, Çanakkale'de 118 kaçak göçmen yakalandı o, diye bir göçmen. haber var. Tahmin Ayhan. edeyim Cihan Haber Ajansı. Evet. Ay Klasikler. Ayhan Avcı'nın özellikle bildiriyorlar herhalde bak, editörlerini. Kaçak yazacaksınız, illaki kaçak yazacaksınız bu göçmenleri diye. Burma'dan, Pakistan'dan, İran ve Suriye'den geliyorlarmış. Uyrukları itibariyle. Kadın ve çocuklar da aralarında bu, bu kaçakların, kadın kaçaklar Kaçak bebekler. Kaçak editörler. plan varmış. Böyle bir şey. Yani bu e, durum böyle. Şimdi bu konuyu kapatıyoruz. Bir ikincisi vardı. Dün akıl almaz bir şey oldu. Yani sürreyal bir şey durumu. Y 24 saatlik bir trajedinin trajik komediye çevrildiğine de tanık olduk. Ondan da bahsedelim. E, şey durumu. Yani TRT'de resmen yazı çıktı. 60 yaklaşık 60 terörist gideri yok neydi terim etkisi örgüt etkisiz hale, etkisi hale getirildi Hı -hı. diye yazmıştı daha uzunu var onun bölücü örgüt mensubu terör bölücü, bölücü terör örgütü hatırlayamadım şimdi bakmak lazım yazı öyleydi mi? ama yani ondan sonra 12 14 saat sonra başbakan yalanlamış bizim bize inanın 10 ölü var demiş vali diye inanın diye ama farklı şeyler de geçiyor düşünebiliyor musun ailelerin durumunu Hı, bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi evet 60'tan bahsediliyordu Cizre'de Bodrum kat operasyonunda 60 kişi öldürüldü iddiası vardı arkasından TRT'den sonra bu 9 kişinin ölümüne dair de çelişki açıklamalar gelmişti. İlk günden bu yana neler yaşandı? Cizre'de 4 cenaze bulunduğu haberi vardı. Sonra işte başbakan bunu yalanladı. Ama Haysal Sarı Yıldız en az 30 kişinin öldüğünü söyledi bu arada da okullar açıldı İdil'de sınıflar bomboş çünkü öğretmenler hizmetçi eğitime çağrıldı açılır açılmaz 90 bin kişi eğitim göremiyor 17 milyonluk öğrenci kitlesi içinde yer almıyorlar tüm bunları çok karışık bundan daha trajik bir şey düşünmek kolay değil yani ailelerini düşünüyor musun bu insanların orada Bodrum'da olan insanların TRT'ye inanmıyorlar diyelim Zaten bu konuda hiçbir habere inanmıyorsundur. Ama isimlerini biliyorsun ve meraktan çatlıyorsun. Hiçbir şey bilgiye dinemiyorsun. Ondan sonra da yok bize inanın deyip valiye bakın diyor. O, o değil on kişi öldürdük diyorlar filan. Böyle bir gelişme var. Öğrenmeye çalışacağız. Başarabilirsek size net bir bilgi vereceğiz. Şimdi ara. Açık Gazete Shadows grubundan dinledik. It's been a blue day. Hüzünlü bir gündü. Brian Bennett'in doğum günü grubun çok tanınmış 1950'ler sonu ve 60'ların tanınmış grubu Shadows'un davulcusu ama piyano çalıyor, besteker, aranjör ve prodüktör aynı zamanda Rock roll grubunun. Önemli elemanlarından, davulcularından Brian Bennett'in doğum günü münasebetiyle çaldık. Şimdi açık Radyonun Açık Gazete programında devam ediyoruz. Ee, ve bir meseleyi de çözmeye çalışıyoruz. Olağanüstü trajik bir durum var. Cize'de Bodrumkat operasyonunda 60 kişi öldürüldü mü, öldürülmedi mi? Kaç kişi öldürüldü diye bir türlü anlaşılmıyor. TRT Haber Bunu son dakikada diye Pazar akşamı terörle mücadele Güvenlik güçleri Cizre'de Teröristlerin kontrolündeki Bodrum kata girdi 60'a yakın terörist etkisiz hale getirildi Diye verdi Haberi Sonra diğer gazetelere de baktık Pek çoğunda yoktu Bir tek Cumhuriyet gazetesi Bunu manşetten dün vermişti Bodrum'a baskın onlarca öldü diye Bir de e, akşam gazetesinde onaylayan diyebileceğimiz bir şekilde vermişti. Bir küçük haber olarak ama bayağı ciddi bir şekilde 63 kişinin öldürüldüğünü, 63 PKK'nın öldürüldüğünü söylüyordu. Özel harekat birlikleri tarafından operasyon düzenlendiğini, çıkan çatışmalarda 63 terörist öldürüldü diyordu. Hatta apartmanın, binanın numarasını filan da veriyorlardı sonradan 12 saat, belki de 14 saat sonra Başbakan e, yalanladı. Bize e, bize inanın TRT'ye değil dedi. Türkiye, bizim vergilerimizi <gülüyor> vergilerimizle e, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun yalanladığı bu şeyi e, yayınladığı bu şeyi yalanladı. Arkasından da o bölgeden Cizre Milletvekili Faysal Sarı Yıldız'ında 30 civarında kişinin yanarak öldüğü haberlerini aldık yani tam bir şey öğrenemedik ama bu konudaki ailelerin de durumu feci olsa gerek diye düşünüyoruz ve bu konuyu haber nöbeti tutmakta olan gazetecilerden Celal Başlangıç'la konuşmaya çalışacağız. Merhaba Celal. Merhaba yayınlar. Merhaba Cennel Bey. Teşekkür ederiz. Yani çok zor bir iş yaptığınızın %100 farkında olarak sormak istiyorum. Ne olup bittiğini bize birazcık anlatabilir misin lütfen? Ya şimdi biz e, haber nöbeti olarak gittiğimizde aslında e, amacımız bölgedeki tıkılı kanalları biraz olsun açmaya katkı Yoksa oradaki arkadaşlar, bölgedekiler özellikle e, özgür medya gerçekten ölümün pahasına yaralanma parasına, üzerine kuşun sıkılması parasına, hatta kafasına silah dayanması, tutuklanması parasına haberleri yapıyorlar. Fakat haberler çok yaralmasına bir türlü ulaşmıyor. Evet. Yani sorunumuz Yani şöyle bir örnek vereyim. Dün katım seçimlerinde ben Cizre'deydim. Çünkü Türkiye'de sandıkların taşındığı tek yer orasıydı. E, Silopi, İdil ve Şırnak'la beraber Cizre'de izledim seçimleri. E, bir oradaki e, özgür mele vardı, bölge gazici arkadaşlar vardı. İki İngiliz, Fransız, Almanya, Hatta İsveçli gazeteciler vardı. Ama Ankara'dan ve İstanbul'dan inanın benim de tek gazeteci yoktu. Ben buna mesleğim adına çok üzüldüm. 90'lı yıllar bile böyle değildi. Yani Babari tüm e, bölgeyi terk etmiş durumda aslında. Sadece de dezenformasyona dayalı, devlet kaynaklı. Haberler dışında doğru düzgün tek bir haber yapılmıyor. Bu da işin vahametini e, gösteriyor. Babali terimi de çok yerinde oldu tabii. Çünkü hükümet kapısı demek. Büyük kapı. Evet. Çok <gülüyor> böyle terk etmişler. Şimdi bakın 90'lı yıllarda dağda bile çatışma oldu. Genelde çatışmalar dağdaydı, kırsal orandaydı. Biz bir saatte, bir saatte, iki saat içinde bilmemiz, haberin gerçeğine ulaşırdık. Fakat şimdi 100 gibi, yani nüfusu, 120 nüfusu bu bir kent, uluslararası, bir transit taşımacılık yolu üzerinde ve orada olduğunu biz e, iki, bir buçuk gündür öğrenemiyoruz. 90 saati geçti. Evet. Ve şimdi orada tabii karanlık bir takım noktalar var. Bir kere belli ki devletin bazı kurumlar arasında çatışma çıkmış oradaki bir tartışma yaşanmış onun için gece TRT devletin yayın olduğunu sonuçta 60 diye veriyor hatta o gece AKP yandaşlarında çok sevinerek hatta Bodrum Bodrum şarkılarını söyleyerek kutluyorlar bunu Öyle mi? sabah kalkıyoruz 60 60'ı valilik 10 diyor Andal Ajansı 800 diye geçiyor Biz söylediniz Faysal Sarı Yıldızı 30 olduğu konusunda bir bilgi gelmiş. Ama biz hala araştıracak kadar orada olduğunu öğrenemeyiz. Evet öğrenilemiyor. Yani devlete kendi internet sitesinden de haberi çekmiyor. Böyle yani, bir şeyi çekmiş. ilk defa duyuyorum evet. ömrümde. Yani evet. mevcut bir haberi, sayısal evet. rakam, bilgilerin de bulunduğu bir haberin geri çekilmesi ne demek? Akşamda da sen uyarınca ben baktım. Cizre'de 63 PKK'lı öldürüldü diye bir haber var içeriden girince. Ama şeyini filan veriyor. Yani Cudi Mahallesi Bostancı Sokak'ta yürütüldü. Şu numara 23 numaralı binaya 3 yıldır PKK'lıların kimseyi yaklaştırmadığı belirtiliyordu filan diye de böyle Cizre'de teröristlerden temizlenmiş oldu diye bitiriyor akşam haberini de. bakınca benim izleyebildiğim kadarıyla genel O gece kurmay kaynaklı haberler ve hükümet kaynaklı haberler farklılaştı. Bu farklılaştığı noktada neresi olduk bulamadık hala. Dün evet. de çalıştım ama bir türlü gerçekliği açıkçası ulaşamadık henüz. Ama 2000 anın toplumunda 63 kişi var zaten. Birinde 7 birinde de 9 cenazenin olması gerekiyor. Evet. Yani bu 69'u yaşamıyor. Geri kalanlar yaşıyor. Şimdi bunlar nerede? Bu sorunun cevabını izle Şimdi bakın tabii orada bir tiyatro oynanıyor. Yani Araçlı o kadar farklı bir durum var ki e, Örneğin başbakan talimatıyla Sağlık Bakanı emir veriyor Oraya e, heyetler gidiyor Sağlık ekipleri gidiyor almak için yani Özel harekatçılar Yollarına kesiyorlar Başbakanın talimatı olduk, olduğunu söylediklerinde de Siz gidin başbakanınız gelsin gibi bir cevap oluyorlar Mesela yani O da bir takım kontrolden çıkmış devlet işleri Devletin içindeki uzantılar olduğunu düşünmek mümkün Hatta e, geçen sefer Anneler gitti Özel harekatçılar yollarını kestermediler. On bir tane anne, bir çocuklarımızı almaya gidiyoruz dediler. Şimdi gitmeyen silahlılar uyarılmalar. Anneler binanın dibine kadar gitti. O binanın dibinde anneleri özel harekatçılar göz altına aldılar. Bir akşama kadar sorguladılar. Yani bu artık insanların yurttaşının cengüvenliği koruyucu dönük değil. Sanki sus işlemişler gibi sorguluyor. Sizi kimi gönderdi buraya diye soruyorlar. Ya bir annenin oraya gitmesi için bizim göndermesi gerekiyor. Çocuğu orada ya. Evet. Yani, böyle, bir, böyle bir devlet anlaşıyla karşı karşıyayız muhafet. Evet yani peki ben bir de şeyi de sorayım e, yorum olarak. E, Cumhuriyet Halk Partisi e, parti meclisi üyesi ve İstanbul milletvekili Sezgin Tanrı da e, bir açıklaması oldu. 8 Şubat Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin asıl niyeti derin devleti kendi iktidarı için kullanmak diyor ve şöyle bir şey söylüyor. Yani e, e, e, e, Esadullah timleri de eski JITEM'in karşılığıdır. Derin devlet hiçbir biçimde bu hükümet tarafından tasfiye edildiği görüşünde olmadım derin devletin. Erdoğan ve bu hükümet zamanında yeniden örgütlendiler. Şu anda derin devlet zihniyetinin bu kirli yapıları Erdoğan ve hükümetin elinde kullanılıyor derin devletle mücadele ettim görüntüsü verdi ama asıl niyeti ona sahip olmak ve onu kendi iktidarı için kullanmaktı. Şimdi yaptıkları odur diyor. Bu Ne diyorsun? Ya yani bunu bir yana doğru ama kimin kimi kullandığı konusunda biraz daha kuşku var. Yani burada bir ortaklaşa tavır e, geliştirildi diye düşünüyorum. Hatta e, Cumhurbaşkanı'nın üzerinde çok durduğu üniter başkanlık e, yapısı da bu koalisyonun bir ifadesi. Üniter kısmı devletin derinine ait başkanlıkta AKP'ye ait olacak gibi görünüyor. Bir yana bunun böyle. Bir de bu 2015'in Mayıs ayında doğru ortaya çıkan, sonra giderek ne ulaşılan biraz daha bir çöktürme planı var. Bu konuda şu anda meclise iki tane milletvekili sorun önergesi vermiş olundu HDP'li. Onların yanıtları henüz gelmedi. Bir çöktürme planı Eylül 2014'te yazılmış. Yani o 30 Ekim'deki ünlü Türkiye tarihinin en uzun süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısından evet. önce hazırlanmış. O kurula girdiği söylenen bir rapor. E, o raporda işte 90'lı yıllarda bu Mehmet Ağar e, Çipler ekibinde olan görev yapmış özel harekatçıları falan göreve çağrılması söyleniyor. Zaten e, bazı yerlerde tanık anlatımları da gösteriyor ki e, o özel harekatçıların yüzlerinden maskeler çıkınca biz 55-60 yaşlarındaki kadrolarla karşılaşıyoruz. Hmm. Hatta geçenlerde e, en büyük süreçte bir tanesi de vururdu bunların. Hayatını kaybetti. Yani Şimdi orada e, bir eski yapıyla bir buluşma e, söz konusu. Bazı korucuların tekrar iş başına döndüğünü e, görüyoruz. Yani bir uzlaşma sağlanıyor ve bu uzlaşmada artık çözümün e, rafa kaldırıldığı noktada e, artık silahlı çalışmaların, gerginliğin e, hatta işte neredeyse 90'lı yıllar 90'lı değil de aslında bir yana ile 25'li bir yana ile 38'li yıllara döndüğümüz bir devlet yapısı karşımızda bu da derin devlet markete yuttu AKP'nin derin devlette de anlaşma sorusuna biz daha sonra cevap vereceğiz gibi ama evet. ben burada bir koalisyon olduğunu düşünüyorum evet hiç yok yani bu işte ısrarla da ben birkaç gündür tutturdum bu savaşın sisi diye adlandırılacak bir ortamdayız yani bırakın normal demokratik bir ortamda medya haberleri alabilmek süzebilmek Yani hiçbir belirlilik olmayan tamamen belirsiz bir savaşın sisi ortamı içinde hareket etmek zorundayız. Çok nasıl devam ediyor haber nöbeti sizin? Şimdi bugün yeni ekibimiz gitti. İçinde yine 8 tane karşıcı arkadaşımız var. 3. 4. ekipler hazır. Her hafta bir ekip gidecek orada arkadaşlarla çalışacak ve yarışma gösterecek ve Türkiye'deki Türkiye'nin batısında bu haberlerin aktarılmasına katkısıyla çalışacak ben burada bu devletin yapısıyla ilgili bir şeyden söylemek istiyorum Lütfen. geldiğimiz noktanın vahametini görmek açısından söylüyorum o şu ana kadar Genelkurmay'ın yaptığı açıklamaya göre Sulu'du, Silok'uydun'un sahibinde Cizre'ydi e, öldülden 700 küsük keliden bahsediliyor evet. Genelkurmay açıklaması 700 küsük sayı veriyor şu ana kadar öyle bir 50-150'yi kimse görmedi Ortada böyle 150 pek kimli ailesi falan yok. Çocuğunu kaybetmiş. Çünkü biliyorsunuz ki orada e, Kobene tarafında dönüşe insanlar e, cenazelerini büyük bir törenle toplar veriyorlar. Böyle bir durum yok birincisi. İkincisi şu ana kadar devletin arkademesine buna özellikle valilikler dahil öldürülmüş tek bir sivil görünmüyor. Tek bir siville ilgili açıklama yapılmadı. Şimdi gerek olan halde gerek sıkıntım döneminde Öldürülen pekkelerin kurdatlarından doğum yerlerine, doğum tarihlerine kadar açıklanırdı. Bunlar da açıklanıyor. Öldülen siviller de açıklanmıyor. Şöyle bir örnek vereyim. E, İzmir'de ilk sokağa çıkma yasa, e, 4 Eylül'de ilerledi. 12 Eylül'e kadar 8 gün sürdü. Ve o, içeriden bize sivil ölümleri haberi geliyordu. E, 10 Eylül e, her Başbakan hem Çişir Bakanı e, açıklama yaptı. Başbakan dedi ki hiç sivil kaybı yok dedi. Çiçek'e bakan dedi ki bir sivil kaybı var, e, 7 terörist etkisi hale getirildi, 30-32 tane teröristin de etkisi hale getirildiğini değerlendiriyoruz dedi. İki gün sonra cizrenin kapıları açıldı. Ne ortada o 7 etkisi hale getirilen terörist ne 30-32 tane etkisi hale getirildiği değerlendirilen te terörist vardı. Sadece içerden 21 tane sivilin cenazesi çıktı. Bütün bu 21 cenazede hepsi cizreliydi. Hepsi oldukları sokaklarda vurulmuşlardı. İşin ilginçliği bu 21 cenazeden 15'i kafasından keskin nişancılar tarafından tek kurşunla vurulmuştu. Ama hala bizim iktidara göre şu anda valilere göre açıklaması yapılmış tek bir sivil ölümü yok. Evet haberciliği yüzünden e, hapse girmiş tek bir gazeteci yok. Ve ondan evet. tek <gülüyor> sivil yok. Çok, çok tuhaf bir durum yani doğrusu. Yani bu da o zaman Selahattin Demirtaş'ın yaptığı açıklamayı da oluyor Yani bu tür operasyonlara girmek için Genelkurmay'a bu teklif edildiğinde Genelkurmay'ın Demirtaş'ın iddiası bu. Çok sivil kaybı olur. Bunun üzerine örtün. Biz gireriz ama sizin istediğiniz zaman değil, bizim istediğimiz zaman çıkarız. Diye bir tebrikatı e, olduğunu söylüyor Demirtaş. Ve ilişen olaylarda sanırım bu iddiayı doğruluyor. Evet. Peki, çok teşekkürler Celal. Yani zaman zaman böyle bu siz içinde tekrar senden de yardım, destek isteyebiliriz bu açıklamalar konusunda. Rica ederim, iyi yayınlar. Gibi. Çok teşekkürler. Evet, Celal başlangıçla konuştuk. Bölgeyi çok uzun bir zamandan beri izleyen, çok tecrübeli gazetecilerinden biri Türkiye'nin. Ee, ve şimdi haber nöbeti adı altında oradaki e, Güneydoğu'daki gelen olup bitenleri batıya kendi deyimiyle batıya ulaştırmak için uğraşan e, arkadaşlarımızdan gazetecilerinden birisi bize ne olup bittiğini e, kendi görebildiği kadarıyla aktardı başka da bilgiler var yani Cizre'ye cenaze araçları gönderildiği bilgisi, bilgisi var mesela Cizre'de patlamaların yaşandığı Cudi mahallesine bugün iki cenaze aracı gönderildi diye bir anetten bir haber vardı ve halkların demokratik partisinden encü ölen ya da yaralananlarla ilgili kesin rakam olmadığını iki gündür mahalleden haber alamadıklarını söyledi böyle bir iletişimin tamamen koptuğunu söyledi yani devlet önce 60 diye bir rakam Açıkladı diyor Ferhat Encü Şırnak milletvekili bölgeye ambulans değil belediyeye ait iki cenaze aracının gönderildiğini söylüyor devlet önce 60 diye bir rakam açıkladı daha sonra öldürülenlerin sayısı 10 olarak açıklandı rakamı kesin olarak bilmiyoruz ama ölenler oldu kesin demiş o bölgede 90'a yakın insan vardı 50'ye yakını yaralı hiçbirinden haber alamıyoruz diyor 90 gibi bir rakamdan bahsediyor. İki gündür iletişimimiz tamamen koptu. Durumlarını bilmiyoruz. Mahalle izole yalıtılmış halde hastaneden de kesin bilgi alamıyoruz diyor. Böyle bir durum. Bizim yayınlamadığımız bilgiyi itibar etmeyen sözünü de hiç anlamadığımı belirtmek istiyorum Başbakan'ın. Çünkü yani Türkiye Radyo Televizyon Kurumu işte Türkiye'nin en eski kurumlarından biri yayın medya organı bir de Anadolu Ajansı ve onların verdiği bilgi de inandırıcı olmayacaksa hangisine inandırılması diye. özellikle de bekleyen aileler açısından Sarı Yıldız'da Şırnak Milletvekili Sarı Yıldız'da HDP'nin Cizre'de binada mahsur kalanlar öldürüldü diye bir açıklama yaptı gene bir ya alırız onlarca kişi öldürüldü diyor. Güvenlik güçleri ise operasyon düzenlendiğini Çatışma çıktığını söylüyor Sarı Yıldız çatışmada olmadı diyor Bu arada HDP'nin Galatasaray Meydanı'ndaki Cizre eylemine polis müdahalesi var Ve çok acıklı bir fotoğrafta Okullar açıldı İdil'de sınıflar boş diyor Şırnak'ın İdil ilçesinde öğretmenlerin Hizmet içi eğitime çağrılmasıyla Dönemin ilk günü okullar bomboş Eğitim sen temsilcisi ...halkın sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini düşündüğünü aktarmış. Bu böyle. Ben tekrar Suriye meselesine dönmek istiyorum. Son iki dakikamız, ikinci yarım saatin son ikinci dakikası. dakikası. Birleşmiş Milletler'den yapılan önemli bir açıklama var. Birleşmiş Milletler Suriye hükümetini sivil nüfusu yok etme amaçlı devlet politikası yürütmek ve insanlık suçu işlemekle suçladı Deniliyor BBC Türkçe haberinde. Birleşmiş Milletler'in Suriye Soruşturması Komisyonu'nun Mart 2011 ile Kasım 2015 tarihleri arasında yürüttüğü soruşturmanın raporuna göre Suriye hükümeti elinde bulunan Suriye hükümetinin elinde bulunan tutuklular toplu biçimde ölüyorlarmış, öldürülüyorlarmış. Komisyon Birleşmiş Milletler Konseyi'nin Suriye'de bazı askeri ve sivil yetkililere hedefli yaptırımlar getirilmesi çağrısında bulunmuş. İsmi verilmeyen yetkililer, tutukluların ölümler, işkence altında kaybolmalarından sorumlu tutuluyor deniliyor haberin içerisinde. Ayrıca El-Nusra Cephesi, yani El-Kaide'nin temsilcisi El-Nusra Cephesi ve Irak-Şam İslam Devleti, IŞİD gibi cihatçı örgütlerin de esirlere işkence yaptığı ve toplu mezarlarla toplu infazlar gerçekleştirdiği gibi savaş suçları işlediği söyleniyormuş. Rapor 621 Tan'ın deneyimlerinden elde edilen bilgilere dayanıyor. Evet, başkanı da Paolo Pigniero Pigniero hayatta kalan her tutuklu tahmin edilemeyecek istismar yaşamış evet. diyor. Yani raporda hayatta kalan kişilerin, arkadaşların ölünceye kadar dövüldüğünü, işkence nedeniyle oluşan yar yaraların tedavi edilmediği yönündeki tanıklıklarına yer veriliyormuş. Pek çok tutuklu kendi tuvaletlerini tuvaletlerinden su içmeye zorlanmış. Rapor arasında, rapor aralarında 7 yaşlarındaki çocukların da bulunduğu pek çok tutuklunun öldüğünü aktarıyormuş. Evet, Ziriyat Rusya arasan, Dışişleri Bakanlığı hı. Sözcüsü de hayır yapmadık demiş. Öyle bir şey var. Sputnik'in haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Harova dış basında Rusya'nın Suriye krizinin çözümündeki rolü küçümsemek için kampanya başlatıldığını söylemiş. Ve Bankimun'un da bilinçli ya da bilinçsiz olarak bu kampanyanın bir parçası olduğunu belirtmiş. Alet. Demiş ki... Ban, Londra'daki konferansta ve Financial Times'a verdiği röportajda müzakerelerin aksaması ve Suriye'deki insani durumun kötüleşmesiyle ilgili sorumluluğu Rusya'ya yükledi ifadelerini kullanmış. Rusya Savunma Bakanlığı şeffaflık ilkesi doğrultusunda operasyonlar çerçevesinde hedef seçimleri ve faaliyetler hakkında basını düzenli olarak bilgilendiriyor demiş. Bununla birlikte tarafımıza Rusya hava saldırıları sonucunda sivillerin öldüğünü gösteren ikna edici kanıtlar sunulmadı denilmiş. Ama şöyle bir durum var 30 Ocak'ta Rusya Savunma Bakanı'nın sözcüsü Igor Konoshenko bir açıklama yapmıştı. Burada şey e, Hava sahası ihlalleriyle alakalı radar sistemlerinin havadaki cisimlerin yüksekliğini, rotasına ve hızını tespit edebildiğini ancak söz konusu cismin milliyetini belirleyemediğini savunuyordu. Söylüyordu bunu e, Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanı özür dilerim e, Rusya'nın. Yani bu durumda şöyle bir durum söz konusu oluyor. Ölen insanların yakınları tarafından insan öldürmekle suçlanan Rusya'nın ifadeleriyle Rusya'yı aklamak gerekiyor. Rusya'nın ifadeleri karşısında Rusya'nın söyledikleri karşısında Rusya'nın söyledikleri üzerinden Rusya'yı aklamak gerekiyor. Kanıtların hepsi Rusya'da çünkü. Yani Rusya Dışişleri'nin sözlerine inanıp Dışişleri Bakanlığı'nın sözlerine inanıp insanların orada mutlu, mesut yaşadıktan inanmaktan başka bir çare yok gibi duruyor aynı zamanda. Evet, Teknik felaket anda. bir durum mu oldu hiç şüphesiz Bir yandan da e, Türkiye'de muazzam bir e, Türkiye'de e, çeşitli yerlerinden e, muazzam bir savaş koy da yükselmekte olduğunu e, görüyoruz ki Çok tehlikeli bir şey bu da Yani e, ayrıca ben şeyi de söyleyeyim Pentagon yetkililerinin bir açıklaması da Rusya'nın Suriye'de düzenlediği hava saldırılarını sadece %10'unda IŞİD'i hedef aldı Da geri kalanında şey olmadı. IŞİD ile plan uğraşmadığı üstüne gittiği haberi var fakat Türkiye'den de Yeni Şafak gazetesinin yayın yönetmeni genel yayın yönetmeni İbrahim Karagül Türkiye Suriye meselesine doğrudan müdahil olmalıdır buna askeri harekatta dahil diyor yani savaşa girsin derhal diyor Türkiye yarın çok geç olur diyor Bugün cesur karar verenler yarının Türkiye'sinin kurucu unsurları olarak anılacaklar demiş. Tehlike büyük bunu bertaraf etmek için Türkiye gerekirse açık savaşa girmelidir. Girmek zorunda kalacaktır diyor. Geç kalmış her günün ülkeye faturası çok ağır olacağı gibi bir süre sonra tehlikeyi bertaraf etme fırsatı da kalmayacaktır demiş demiş. Yani müdahale için hem tehdit var hem fiili durum var hem de üçüncüsü hukuki gerekçe var. Hangisi olduğunu açıklamamış ama hukuki gerekçe de olduğunu söylüyor. Bir savaşa girmek için hukuki gerekçe de var diyor yani. Bu da e, bakanın tabii kendisinin İbrahim Karagül'ün tam, tam 13 sene önce 29 Mart 2003'te yine Yeni Şafak'ta yazdığı yazıda da tam aksini söylediği e, şey yapayım buldum ben Amerika Birleşik Devletleri Ankara'nın kapısını yine çalacak ve kara birlikleri için tez kere isteyecek Türkiye buna evet derse Amerika ve İngiltere'nin günlerdir Türkiye'yi dışlayan tavrını hazmetmiş olacak bütün dünyaya rezil olan işgal güçlerini kurtararak ahlaksız bir işgale destek vermiş olacak evet derse dünya genelinde ağır bir imaj sarsıntısı yaşayacak Amerikan İngiliz tuzağına düşmüş olacak diyor bağımsız ve onurlu politikalara yönelmekle mümkün. Asla girmemeliyiz Irak. Ama sen diyeceksin ki şimdi orası Irak, burası Suriye. Evet. İkisi farklı, farklı diyorsun. 13. Evet zaten ama or, bu konuda da şey diyor şimdi ben Karagül'ün de dün, dün, yeni şafa yani çok desteklediği Cumhurbaşkanı da Erdoğan da diyor ki 1 Mart tezkeresinin yanındaydım. Karşı olanlar bunu açıkça söylemediler. 1 Mart tezkeresi yani Irak'a girilmesi için ilk anda kabul edilip Türkiye Irak'ta olsaydı Irak'ın durumu böyle olmazdı demişti. Muhtemelen <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'nin durumu da böyle olmazdı. Ama nasıl olacağını bilmiyoruz. Ee, onu da şuradan öğreniyoruz. Özgür Düşünce Gazetesi'nde Cumhurbaşkanı'nın bu eleştirdiği isimlerden Ertuğrul Yalçınbayır o gün yaşananları anlatmış. Ahmet Davutoğlu o dönem başbakan danışmanıydı. 1 Mart'tan bir gece önce Gül'ün makamında toplantı yapıldı. Toplantıya girerken Davutoğlu ellerime sarılıp... ...abi ne olur görüşmelerinde ısrar et girmeyelim dedi diyor. Gece yarısı Ali Babacan'ı aradık. Başbakanlığa çağrıldı. Tayyip Bey maaşları ödeyemeyiz diyor. Nedir bu diye sorduk. Babacan böyle bir şeyin olmadığını söylemiş. Tezkere geçmedi ama 13 yıldır memurun maaşı ödeniyor demiş... Açık açık da söyledik diyor. Gizliden kulis yaptılar sözlerine karşı. Gizliden bir kulis yürütmüyorduk. Bülent Arınç meclis başkanı olduğu için geçmesinden yana değildi. Bunu açık açık söyledi diyor. Yani inanılmaz bir ortamdayız. Dün dündü bugün bugündür prensibi devam ediyor. O kadar da kolay olmayabilir Irak'taki gibi mesela Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin PYD'yi terör, terörist bir grup olarak görüldü fakat kendilerinin böyle düşünmediği bildirildi. Bugün evet. gelen Ve desteklemeye de devam edeceğiz demiş evet, çok bir önemli diğer, bir açıklama. Bir, bir diğer taraftan da YPG'de Halep'e doğru ilerliyormuş bir taraftan Suriye ordusu bir taraftan da YPG Halep'e doğru ilerliyormuş çatışmalar orada da varmış. Evet, durum böyle. Milkboard değil yani vaziyet. Hiç değil. Peki, ara verelim. Açık, Açık gazete. gazete. Ahmet İnsel Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Ee, günaydın. Günaydın Ahmet Bey, merhaba. Merhaba, günaydın canım. Evet Merkel'in ziyareti üzerinden başlayıp bu göçmen e, meselelerinde bir de e, Avrupa'daki yükselen sağ e, üzerinde e, durabiliriz. Şeyde enteresan bir e, durum oldu yani bayağı e, Merkel'in de durumu zayıflıyor diye bir haber vardı bugünkü Deutsche Welle'den galiba yanlış e, bakmamışsam. Yani bu göçmen konusunda çok fena bastırıyorlar sağcılar ve Merkel sallantıya doğru girdi diye de bir haber vardı. Merkel ile ilgili o, o konuyu hemen halledip konuşalım istersen Ömer. çünkü evet, o orada e, ilginç bir e, yani kaçıramamamız gereken bir e, özellik var. Merkel e, göçmen konusunda Türkiye'li olan ilişkilerini e, bir tarafa bırakalım ama Merkel göçmenlerin Avrupa'ya kabul edilmesi konusunda en ilerici tavrı savunan yönetici şu anda Avrupa'da. Evet, bir milyon kişiye kadar almamız lazım demişti mesela. Öyle bir şey hatırlıyorum. Aldılar, diğer evet, taraftan evet. bütün bütün Avrupa ülkelerine kotalarla doğrudan Türkiye'den göçmen alınması gerektiğini söyledi. Evet. Yani bir taraftan Merkel'i eleştirdim ama Bu konuda Merkel hakikaten atipik bir tavır gösteriyor. Zaten bunu Almanya'daki yayınlarda da e, dikkatli biçimde, her daha doğrusu e, Merkel yandaşı olmayan kesimler de e, dile getirmekten çekinmiyorlar. Göçmenler konusunda, göçmenlerin e, kabul edilmesi konusunda Merkel'in tavrı, O artık bilinmiyor bazıları Doğu Almanya'daki, Doğu Almanya'daki Batı Almanya'nın Doğu Almanya'yı kabul etmesindekinin e, karşılığını vermek istiyor diyenler var. Bir eski dayanışma fikrinin kendisinde yükselmesinin etkisi diyenler var. Bir kesimde Merkel'in çok e, uzun vadeli bir Alman çıkarı düşündüğünü Almanya'nın nüfusunun, 80 milyondan 70 milyona düşecek olan nüfusunu bu göçmenlerle tabi onların arasından da almayan işine yarayacak vasıflı kişileri de seçerek bu göçmenlerle o nüfus düşüşünü kısmen telafi etmeyi tasarladığını söyleyenler de var ki bu çok yaygın bir kanaat zaten Yani Martin Schulz da bunu biz görüşmemizde geçen 10 gün önce açıkça dile getirmekten çekinmemişti Evet. Dolayısıyla Merkel'in e, bu pozisyonun sağ tarafından e, kullanılması e, biraz, şimdi değinmek istediğim bütün Avrupa'daki e, otoriter, e, içe kapanmacı e, eğilimlerin e, Almanya'daki yansıması aslında. Çünkü Merkel'e e, durumu sallanıyor denen Merkel'i sallayanlar Bu göçmenleri niye çağırıyoruz buraya? Evet. Ne işleri var burada diyenler? Ben de onu kastetmek istemiştim de evet. iyi ifade edemedim. Evet. Ee, bu e, şu anda gerçekten Avrupa'da e, Hayder'in 20 sene önce Avusturya'da iktidara geldiğinde hatırlayacaksınız Hayder'i e, e, radikal aşırı sağ e, partinin iktidara Avrupa Birliği içinde ilk gelişiydi e, Avusturya'da Hayder ve o zaman çok büyük şok etkisi yaratmıştı. E, ve Avrupa Birliği e, bir şekilde Hayder'i izole ederek e, Avusturya içindeki e, gelişmelerle de siyasi gelişmelerle de Hayder e, zaman içinde etkisiz e, kılındı ve iktidarı kaybetti. Şimdi Avrupa'da bir, iki, üç değil neredeyse 8 10'a yakın Hayder var aslında. Kimisi evet. İktidarda kimisi iktidarda koalisyon olarak iktidarda, kimisi tek başına iktidarda, kimisi de iktidara çok yakın durumda. Sayalım isterseniz. Birincisi yani Haydervari iktidar diyelim. Polonya. Evet, Polonya. Kaczyński Kaczeski iktidarda değil kendisi ama e, onun kuklası iktidarda. Kendisi parti başkanı. Bu sefer evet. kendisi başbakan olmadı. Bir kadını e, başbakan yaptı. Cumhurbaşkanı da kendisine çok yakın birisi. E, Kaczeski e, ipleri elinde tutuyor ve e, hukuk ve adalet partisi tipik bir aşırı sağ e, aynı zamanda e, katolik e, entegrist e, yani Katolik köktenci kalepleri de e, taşıyan bir e, muhafazakar e, otoriter Hristiyan e, muhafazakar diyelim demokrat demeyeceğiz Çünkü Hristiyan muhafazakar bir bir parti iktidarda şu anda ve e, e, ve bu bu, bu bu Parti Örneğin ilk defa e, bu parti e, iktidara geldiğinde yüzde E, oyların çok da %50'sini alamadı, %37'sini, %38'ini aldı yanılmıyorsam. E, mecliste de %51'e sahipken anayasa mahkemesine e, yasada olmayan biçimde ilavi 4 üye atayarak, yok çünkü böyle bir e, hakkı ama ilavi 4 üye atarak anayasa mahkemesinin dengesini değiştirerek E, Anayasa Mahkemesi'ni kendisine uyumlu hale e, getirmeye çalıştı. Getirdi şu anda. E, uyumlu tabirini unutmayalım. Bu çok önemli. E, biliyorsunuz Türkiye'de de güçler uyumu Hı, üzerine uyumlu şey, uyumlu, bir evet. başkanlık sistemi öneriliyor. E, bu e, ilk defa da Hayder'den beri e, Polonya ile ilgili Avrupa Birliği bir e, e, ihlal E, soruşturması başlattı Polonya'ya yönelik diğer taraftan e, ikinci bir Hayder demeyeyim ama e, ikinci bir kayıp e, Erdoğan e, tarzı yönetimin e, bir e, şeyi olan bir e, benzeri ama tabii ki e, kimsenin ölmediği kimsenin hapse girmediği ama medyanın e, üniversitenin e, hukukun tamamen tek adamın denetiminde olduğu Maceristan, Viktor Orman e, örneğin. Bunlar iktidardalar ama diğer taraftan e, iktidarda e, paylaşan örneğin Danimarka, örneğin Finlandiya, örneğin İsveç e, Slovakya Çek Cumhuriyeti e, veyahut iktidara çok sıkıştıran Hollanda, e, Fransa Önümüzdeki başkanlık seçimlerinde Fransa'da birinci turda aşırı sağ lider Marine Le Pen'in birinci turda birinci gelmesi bekleniyor. Seçilme şansı belki yok ikinci turda ama birinci gelmesi bekleniyor. Bu da ikinci tura kalırsa kendisinin yüzde 40 civarında oy alması ihtimali var. Gördüğü gibi bir ciddi otoriter ciddi bir dalga var Avrupa Birliği'nde. Bu otoriter dalganın yegane nedeni İslam korkusu, göçmen korkusu değil. Bunlar diğer Avrupa Birliği'nin krizine ilave olan olgular. Terörizm korkusu yani güvenlik korkusu, fiziki güvenlik korkusu. Diğer taraftan mülteciler, diğer taraftan iktisadi olarak Avrupa Birliği'nin ciddi bir duraklama dönemine girmiş olması ve yaşlanan bir Avrupa Birliği'nin gelecek endişesi giderek taşıyor olması. İtalya'da nüfus azalışı hızlanmaktaymış, ölümler artıyor, doğumlar azalıyormuş. <gülüyor> Dolayısıyla bunun benzeri Almanya için geçerli biraz evvel dediğim gibi nüfusu azalan ülkeler olacaklar birçoğu Avrupa Birliği içinde. Ee, nüfus azalması sempatik gelebilir insanların kulağına ama nüfus azalması toplumun tüm dinamizmini yitirmesi demektir. Sosyologlar bunu ta 19. yüzyıl sonundan beri ciddiyetle ifade ederler. Toplumun dinamizmini yitirmesi, gelecekle ilgili bağının koparması anlamına gelir, nüfuz azalması. Ee, yaşlanması demek değildir sadece. Yaşlanmasıdır ama özellikle de toplumun sadece bugünü düşünür hale gelmesi demektir. Geleceği değil, bugünü düşünür hale gelmesi demektir. Ki nitekim Avrupa Birliği'nde bugünün baskısı, neoliberal politikaların e, katkısıyla beraber piyasanın, Sadece bugünce olmasıyla beraber e, yarını kesinlikle düşünmemesiyle beraber bu demografik çöküşün de etkisiyle Avrupa Birliği'nde bir e, korku demeyeyim bir endişe korkuya dönüşebilir. Büyük bir e, toplumsal endişe gelecek endişesi, güven endişesi iktisadi endişe e, iş, en, işini kaybetme endişesi. Tabi diğer taraftan Ee, neoliberal politikaların Hı? düzensizleştirme, istihdamı düzensizleştirme politikaları çerçevesinde e, daha da fazla endişenin arttığını görüyoruz. Bu evet, da tabii Bu da tabii. Endişe giderici, telafi ediciyle endişe arttırıcı bir politika izleniyor 20 yıldan beri. Evet ben de bunu ekleyecektim. Zaten yani büyük bir muazzam artan bir gelir dağılımı adaletsizliği de var. Yani evet. Amerika'daki rakamlar filan geçenlerde bir yazıda gördüm. Akıl alır boyutta değil yani açlık sınırında olan yoksul kesimlerin çocukların sayısı filan. Ee, ve bu da tabii bütün e, antidemokratik şeyleri ve şiddet eğilimlerini müthiş kışkırtıyor tabii. Bu da ayrı bir... Hem, anti hem şiddet eylemlerini kışkırtıyor hem siyasi tercihlerde bir evet. güçlü yumruğunu kodumu oturtan diyelim ha. Evet. E, yumruğunu vurdu mu sonuç alan e, kişinin, kişilerin bu işleri çözeceğine olan inancı arttırıyor aynı zamanda. Evet. E, bu en vahimi. Ve e, baktığımız zaman e, Avrupa Birliği hakikaten bu anlamda çok ciddi bir gelecek krizi içinde kimlik krizi içinde ve Avrupa Birliği'nin kendi içinde Avrupa Komisyonu'nun falan bunları kendi üyeleri arasında çözme ihtimali yok. Çünkü burası bir federasyon veya konfederasyon değil aslında. Değil. Aslında değil değil. Hala ulus devlet ittifakı. Dolayısıyla e, devletlerin Bu bahsettiğimiz konuların hemen hemen hepsinde e, devletlerin e, yetkileri e, eksiksi olarak var. Avrupa Birliği'nin e, devletlerin Avrupa Birliği üyesi devletlerin yetki alanlarının takriben %80'i yüzde sekseni Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Birliği'nin e, müdahale alanına dahil değil. Dolayısıyla burada devletler istediklerini yapabiliyorlar. Ee, çok çok çok aşırı noktaya giderlerse işte 7. madde çerçevesinde Avrupa Birliği'nin kuruluş ilkelerine aykırı davrandığı için o devlet hakkında bir e, ihraca kadar gidebilecek ama bunun nasıl olacağını bir türlü bilemiyoruz. Çünkü ihraç edilmesi için devlet, bir devletin Baştan ihraç kararının alınması için gerekli dörtte beş çoğunluk kararı lazım. İhraç kararında e, oy birliği alınması lazım. Bu oy birliği ilkesi e, özellikle e, asli kararlarda oy birliği ilkesi e, bu, bu tür otoriter rejimleri seçimlerle gelmiş otoriter rejimler bunlar. Yalnız bunu belirtelim. Yani bir darbe yaparak e, iktidarı ele geçiren E, otoriter rejimler değiller bunlar. Bir, seçmen dalgasıyla demokrasi içinden otoriterizme nasıl geçilir sorusu, bu nasıl engellenebilir sorusu hep e, siyaset biliminin önemli sorularından bir tanesiydi. Karşımızda somut olarak var şu anda. Demokratik kurallar çerçevesinde demokrasiden otoriterizme belki de otoriterizmden diktatörlüğe şu anda öyle bir Durum Avrupa Birliği içinde yok ama bilmiyoruz uzak dönemde ne olabilir ama otoriterizme geçiş mümkün. Evet bir de evet, mesela Ahmet Cemil'i evet. de ekleyebiliriz. E, Pegida diye adlandırılan bu e, Batı'nın Almanya'da. İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar diye Almanya'da ve Avrupa'nın başka şehirlerinde de birçok kentinde. Evet ama şöyle bir hoşgörüye şey... son sloganlarıyla yürüyüşler Şu, düzenliyor. Şöyle bir şey okumuştum ben de. Bu Pegida'nın da artık böyle Nazi sembolleri kullanan kişilerin daha fazla yoğunlaşması sebebiyle iktidar, iktidarı içerisinde ...beklenen katılımın da artık düşmeye başladığı dair çeşitli... İşte, evet, onu, onu, onu ...analizler diyeceğim. de var. Can haklısın. Can haklısın. peki <gülüyor> ...Pekida türü... ...nazi yani... ...faşist veya nazi sembolleri üzerinden... ...mobilizasyon değil burada kastettiğim... ...o uç nokta olarak var. Ama burada daha... ...sıradan insanların... ...öyle büyük semboller taşımadan... Hı hı. ...korkularını ifade ettiği... ...ve... Sıradan bir kişinin öyle çok büyük hatipler matipler falan da değil ama sıradan dediğim dedik ben sizin arkanızdayım bu bizim memleket bu ülke bizimdir. Biz burada başkasının bizim işimize karışmasına izin vermeyeceğiz. Avrupa Birliği de işimize karışamaz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de işimize karışamaz. Burası bizim evimizdir yabancıları da istemiyoruz biz kendi içimizde kendimiz hallederiz diyen çok dikkatinizi çekerim çok e, neoliberal politikalara prim vermeyen bu yeni eğilim bu aslında ona da dikkat etmek lazım mesela Polonya'da e, bankaların devletleştirilmesini öneriyor Hı -hı. uluslaştırılmasını öneriyor Daha doğrusu <gülüyor> e, hukuk ve Adalet e, Partisi e, Dolayısıyla piyasayı e, tamamen serbest bırakmayı da Ee, önermeyen bu anlamda da neoliberal politikalar olan tepkileri e, kendisini kanalize etmeyi beceren bir korumacılık, himayecilik adı altında bir patronaj sistemi bir e, e, güçlünün koruması altındaki e, güçsüzler e, topluluğuna seslenen bir e, bir, bir, bir e, hareket var peki de bunun en uç noktası Belki karikatür noktası ve Can'ın dediği gibi çok uç noktasında olduğu için ve bu simgeler hala Avrupa Birliği'nde çok küçük bir kesimi çeken ama çok büyük bir kesim için itici simgeler olduğu için evet. çok şükür devam ettiği için ee, peki de bunun pek fazla e, yayılma güçlenme şansı yok ama bazı gözlemciler Almanya'da bunun şimdi tam Tersi bir gelişme ihtimalini de belirteyim. Almanya'da neo-Nazi partisinin e, Almanya'daki e, meclisteki temsil sınırını yüzde bu seçimlerde geçme ihtimali olduğunda e, itiraz ediyorlar. Neo-Nazi partisine kalsınız nedir? Adımı unuttum şimdi. Ka Almanya için alternatif partisi değildir herhalde. Onlar da ee, Alman hükümetinin Euro kurtarma paketine karşı izlediği politikalar tepki olarak 2013 yılında e, kurulduğundan bahsediliyor. Onların da bir yükselişinden bahsediliyor. Gene Doğçe Veli'nin geçen haftaki haberinden ama muhtemelen onlar değildir. Onlar aşırı sağcı olarak nitelendiriliyor. Başkanları da, partinin başkanı da geçen hafta e, sınırı geçen sığınmacılara polisin ateş açma yetkisinin olmasına dair çeşitli açıklamalar yapmıştı ve eleştirilerle karşılaşmıştı. Ben belki bu partiden bahsediliyor hmm. olabilir Yerde. Hı -hı. Belki bu partiden de bahsediliyor olabilir. Neonazi diye e, tanımlarken. E, klasi, çünkü Neonazi partisi açıkça kurulması yasak biliyorsunuz. Yani, sağ olabilir. popülist olarak partiden, nitelendiriliyor bir de. E, belki bu partiden de evet. bahsediliyor olabilir. Mesela Dilinke'nin çok zayıflaması, Dilinke'den buraya bu partiye geçişin seçmenlerde olması gibi endişe verici. Eğilimlerin e, okudum e, geçtiğimiz hafta sonu bazı, <gülüyor> bazı yayınlardan. Bu e, genel eğilim tabii Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerini de bambaşka başka bir mecraya yerleştiriyor. Evet. Yani biz Merkel e, Türkiye'ye geldi insan hakları ihlallerine, ağır insan hakları ihlallerine. Yani Merkel Türkiye'ye gelip de geldiği sırada ikinci gelişi bu. Birinci gelişi seçimlerden hemen önceydi. E, ve... E, Aslında Junger açıkçası sizin bu sabahleyin de bahsettiğiniz bu eee Türk ve Tayip e, Tayyip Erdoğan e, görüşme tutanaklarında e, söylediği çok açık bir şey var Junger'in. Biz siz talep ettiniz seçimlerden sonraya erteledik. Evet. Avrupa Birliği ilerleme, yıllık ilerleme, Türkiye ilerleme raporunu diyor. Ve çok bu... eleştiri aldık. Bunu gözlemek zorunda kaldık diye de belirtiyor. O yönde bir Olacak iddia mi? vardı. Doğruluş, doğrulanıyor. Bununla Eğer haber bu doğrulan. haber doğruysa. Evet. Zaten sonuçta Kimlerden sonra yayınlandı ilk evet. defa ee, Avrupa yani tarihinin normalde evet. 15 e, Ekim civarında yayınlanan rapor bu sefer ilk defa Kasım başında yayınlandı nedense. Evet. Ve işte nedeni orada yazıyor. Ee, diğer taraftan e, baktığınız zaman herhangi bir Avrupa Birliği'nin e, bu demokratikleşme, e, insan haklarına saygı gibi konulardaki yaptırımcı, baskıcı, talep edici tavrının çok geride kaldığını görüyoruz. Çünkü Avrupa Birliği içindeki dinamikler artık maalesef bu değil şu anda. Büyük bir korku var egemen partilerde yani sosyalist partilerde, merkez sağ partilerinde çok ciddi bir Ee, ...bu e, otoriter baskı e, karşısında çaresiz e, olduklarını görüyoruz ve teslim de oluyorlar. Fransa'da e, Cumhurbaşkanı François Hollande'nin ağzından çıkarı tam neye tekabül ettiğini bilmeden ettiği bir laf yüzünden... Şu, ...tamamen neye tekabül ettiğini bilmeden heyecan içinde e, Kasım ayındaki saldırıların hemen arkasından François Hollande'nin ettiği bir laf var... Teröristleri vatandaşlıktan çıkaracağız evet. lafı. Çift vatandaşlıktan, çift vatandaşlar sahip teröristleri vatandaşlıktan çıkaracağız lafı. Bu Vichy hükümetinin, bu faşist yönetimlerin tarzıdır. Neye tekabül ettiğini bilmeden yaptığı için şu anda tam çarşafa dolanmış durumda. Kendi partisi buna karşı çıkıyor, geri adım atıyor. Yok biliyorsunuz bir adalet bakanı bu yüzden istifa etti, kabul etmedi. Şey, ve bir çaresizlik içinde ama bu çaresizliğin en büyük nedeni de otoriter sağa meydan bırakmamak, onun alanından e, temaları kendine çekmek, ona ağzına e, laf yapacak malzeme bırakmama çabası bu çok tehlikeli işte yani sonuçta bugün Fransa'da e, bu şey oylanıyor biliyorsunuz olağanüstü halin e, yeniden uzatılması e, kararı oylanıyor diğer taraftan olağanüstü halle ilgili bazı yetkilerin olağanlaştırılması yani anayasal haklar haline getirilmesi onaylanıyor. İşte. Vatandaşlıktan çıkarmanın çift vatandaşlara değil sadece çifte vatandaşlara değil tüm vatandaşlara eşitlik ilkesi gereğince gereğinde uygulanması kararını geçirmeye çalışıyor. Şimdi diyeceksiniz ki efendim sosyalistler iktidarda oldukça zaten bunu eee e, Gerçekten amacına uygun kullanırlar. Eğer sosyalistler iktidarda olmadığı zaman, daha radikal bir sağ iktidara geldiği zaman ellerine hazır imkanları, kanunları, uygulama imkanlarını vermiş olmayacaklar mı? Evet. E evet. Bu her yerde geçerli. Bayağı. Karanlık ve sis perdesiyle Örtülü bir durum var evet, Ben de müsaadenizle ufak bir düzeltme yapayım Hı -hı. E, Vaktimizi geçtik biliyorum ama e, Galiba Ahmet Bey şey e, Alternatif Deutschland değil de e, şey olabilir e, National Democratic Party of Germany yani, National Democratic Party Evet e, evet tamam e, o, o yani, parti o olabilir. O Ulusal Demokrat Parti, parti. Ulusal Demokrat parti. Yani. parti. Onlar 1965'ten Bu yana seçimlere giriyorlarmış Alternatif Deutschland yeni bir parti Evet, Ökendim. ulusal demokratik parti. Şimdi şimdi daha iyi hatırladım. Evet, evet ulusal demokratik parti. Bir küçük hatırlatma ile bitireyim. Bu arada bu hafta sonu veya dün galiba Berlin'de Varoufakis bir yeni Avrupa hareketi başladığını ilan etti. Adı Demokrasi in Europe Movement 2025, DM 2025 adlı bir Bütün Avrupa'ya yönelik Avrupa Birliği'nin faaliyetlerini, çalışma tarzlarını, usullerinin demokratikleşmesine yönelik önlemler içeren ve bunun bir Avrupa yurttaşlar hareketi olması çağrısında bulunan bir girişimde bulunduğu var ufak iz. Bunun arkasının nasıl geleceğini bilmiyoruz ama belki gelecek hafta veya ileride bunu konuşabiliriz. Buna karşı özellikle de bu Avrupa Birliği'nin kurumsal çürümesine karşı da bir şeyler yapmak lazım diyen tabii girişimler var ama evet. şu anda o girişimler sadece daha kendini toparlamak ve ortaya çıkmak, ortaya çıkışını hazırlamakla meşguller. Evet. Peki Ahmet. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ahmet İnselli Ufuk Turu Açık Gaste Açık Bilinç Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Güven günaydın, Bey, günaydın. günaydın benden de. Günaydın Cem Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, konuğumuzu takdimi size bırakıyorum. Her zaman olduğu gibi. Ee, memnuniyetle bugün konuğumuz... Profesör Doktor Cem Erol, kendisi bir anayasa hukukçusu. Son 3 haftadır Türkiye'de üniversitelerin durumunu konuşuyoruz. Barış için akademisyenler bildirisinin koparttığı fırtına üzerine bu konuya eğitmeye karar verdik. Geçen hafta dinleyimlerimi hatırlayacaklardır. E, Profesör Doktor Reşit Can Bey'li ve e, Gencay Gürsoy hocalarla e, e, bu konulara değinmiştik. E, bugün de yine aynı tema üzerinden devam edeceğiz. E, fakat e, üniversitede e, özellik, e, fiiller ne demektir? Yüksek e, öğretim kurulu, e, üniversiteler... E, konusunda, ülkemizde üniversiteler konusunda nasıl bir e, sistem getirdi? Bunları daha geniş bir hukuk çerçevesinde e, ele almaya çalışacağız. E, ben hemen kısaca konuğumuzu Profesör e, Prof. Dr. Can Erol, e, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Yaptıktan sonra yüksek lisansını e, Paris'te yapıp doktorasını yine siyasal bilgiler fakültesinde e, tamamlıyor. 1966 yılında siyasal bilgiler fakültesinde anayasa hukuku asistanı olarak e, başladıktan sonra e, doçent ve profesör oluyor. E, geçen hafta Gencay Gürsoy hocanın e, başına geldiği gibi e, Cem hocayı da 1983 yılında Ankara Türk Yönetim Komutanlığı emriyle üniversiteden uzaklaştırıyorlar. Ta ki 7 sene sonra 1990'da Danıştay kararıyla e, haklarını geri alıp e, üniversitedeki e, görevine geri dönene kadar. E, pek çok e, gerek Türkçe, gerek e, e, diğer dillerde e, yazılmış e, kitap bölümleri, makaleleri Ve kendi telif kitapları var e, Canleroğlu'nun. E, birkaç tane e, Türkçe'ye kazandırdığı çeviri yoluyla e, kitabı da var. E, yeni fark ettim ki bunlardan bir tanesi e, sol yayınlarından çıkmış olan George Politler'in, e, felsefenin başlangıç ilkeleri. E, bu da benim... E, Hayatta okuduğum bir ilk felsefe metnidir. E, Cem Hoca sayesinde e, Türkçesinden okuma imkanı bulmuşum demek ki e, lise yıllarında. E, ben e, Ömer Bey, sizin de e, eskiden gelen e, Cem Hoca ile bir tanışıklığınız var. E, ondan bahsetmek isterseniz onun ardından da e, konumuza girelim. Evet yani çok e, işi uzatmamak lazım yoksa? ...herkes için kötü olacak... ...1966... ...yani tam 50 seneden beri tanıyorum... ...ben de bir tanışıyoruz... ...ve ben... ...orada öğrenciyken... ...Cem Eroğol, ...asistan oldu... ...öğretim üyesi. ...sonradan ben de kendisine iltihak etmeye çalışmıştım... ...bu diğer... ...atılmalar, kovulmalar vesaire... ...gibi şeylerde de ortak noktalarımız var... ...onun için daha fazla detaya... ...girmeyeyim ama... Geçmişimizde çakışan çizgiler vardır kendisiyle. Ee, Hoş geldin. Peki Cem. o zaman <gülüyor> e, pardon e, ta 1960'daki 1947'liler e, olayına öğrenci olarak daha sonra 12 Mart e, 1971 dönemine asistan olarak e, 12 Eylül darbesinin ardından olan bitenlere de E, profesör olarak e, tanık olmuş e, durumdasınız. E, Cem Hocam, e, Birazdan ben size e, bırakayım. O günlerden bugünlere e, üniversiteler e, nereden nereye geldi, ne durumda e, ne yapmak lazım? E, bunları konuşalım. Peki Güven Bey. Galiba can alıcı sorun üniversite hayatı ile ilgili özellik sorunu. Bunun üzerinde ısrarla durmak istiyorum. Çünkü 1980'den beri yeni kuşak bunu hiç tanımadı, bilmiyor. 35 sene önce oldu, bitti. Yani özel üniversite nasıl bir şeydi? Birkaç tümceyle ondan söz etmek istiyorum. Özel üniversite üretim üyelerinin kurumdan kendilerini birinci derecede sorumlu hissettikleri bir yapıydı. Bu ne demek? Mesela binadan çıkarken elektrik açık kaldı mı? Akan musluk var mı? Ona bakmaktır. Çünkü bir bütçe var elinizde. Onu Eğitim için en iyi dereceli kullanabilmek zorundasınız. Başka nedir? İnternet olmayan o günlerde sizin mesela Siyasal Bida Fakültesi olarak dünyada en iyi emsaliniz hangi okullar? Onların programları nedir? Onları araştırmak demektir. Ona göre ders programını sürekli yenilemek demektir. Bu özellik çizgisi budur ve bunun sayesinde mesela Türkiye'de Siyasal Gide Fakültesi'nde dünyada ilklerden biridir. 1956-57 öğretim yılında insan hakları eğitimi başlamıştır. 56-57'de insan hakları eğitimi resmen başlamıştır. Bu özellikle borçlu olduğumuz bir şeydir. Yine 1981'de yok çıktığında Siyasal Gide Fakültesi'nde dünya çapında en ileri düzeyde Bir, yüksek, bir iktisat, yüksek lisans ve doktora programı yürütülmekteydi. Bunun başında Tunçay Bulutay vardı ve Tunçay Bulutay fakülteden atılan ilk kişidir. Ve bütünüyle program o gün sonlandırılmıştır. Yani özellik öncesi ve sonrası. Örneğin İnsan Hakları Merkezi'ni biz 78 aralığında bunun sayesinde kurduk. Özellik sayesinde kurdum. Evet, ben Döniz'de evet. sekreterliğini evet. yaptım. Genel Mesela neydi özellik? Kütüphaneye olabilecek en yeni kitapların sipariş edilmesiydi. Dergilerin getirtilmesiydi. Sürekli olarak kaliteyi yükseltmek için kendini sorumlu hissetmekti. Yönetim bir görevdi. Kimse dekan olmak ya da binler, üretim kuruluna üye olmak istemiyordu. Ona buna yalvararak, sorumluluk duygusuyla ancak yönetim üstleniliyordu. Çünkü hizmet için sadece vardı, saltanat için değildi. Ve bütün bunlar da çıkar düşünmeden yapılıyordu. Şimdi bugün ne oldu? Ben 1990'da dönünce, demin anlattığınız gibi, gittim teksir çıkarmak istedim öğrencileri. Çünkü öğrencilerin bedavaya yakın eğitim notu alma hakkı vardır ciddi bir üniversitede. Bizde öyleydi. Ders notunu verirsin, maliyetine teksir çıkarırsın. Döndüm, teksir kalktı dediler. E ne olacak? Gideceksin ders notlarını kitapçıya bastıracaksın ve ona göre öğrenciyi satacaksın. Bu yeni üniversite budur. Ticarileşmiştir. Örneğin bizim hiç hayalimizden geçmeyen şeyler. Ders saatine göre ek para almak. Ders sayısına göre ek para almak. Ne oldu? Hocalar ders icat etmeye başladılar. Ek para almak için. Yani üniversitenin ticarileşmesine e, tanık olduk. Özelliklerin bitmesiyle birlikte kişisel sorumluluğu kalktı. Emir komuta zinciri içinde. Rektörlerin e, bir saltanatı altında. Herkes artık kurumu değil, işini değil, kendi ikbalini düşünmeye başladı. Ve üniversite Bu hale geldi. Şey daha ayrıntılara girmiyorum misafirhanelere vesaire de e, girmiyorum. Ama bütünüyle olay özellikin bitmesi'nin somut anlamı budur. Şimdi e, evet. isterseniz yaşadığım tasfiyelerle ilgili size biraz anı e, aktarayım. Çünkü evet, üç, üç tasfiye yaşadım. Bir tanesini işte demin sözünü ettiğiniz 1960 tasfiyesi. 147'ler olayı. O zaman ben fakültede öğrenciydim. Ve bir gün Milli Birliği Komitesi'nden ondan sonra 14'leri oluşturan grubun öncülüğünde ondan fakülteye sık sık gelirlerdi. Reform yapacağız derlerdi boyuna. Reform değil mi? Buymuş. Benim o günden beri felaket bir alerjim var reform sözcüğüne. Çünkü biliyorsunuz bugün de reform işçi sınıfının haklarını ortadan kaldırmanın adı. Türk Benim kendim bileli son 50 yıldır Reform hep bu anlama geliyor. Onun için müthiş bir alerjim var. Neyse reform dediler. 147'ler gitti önce. Ee, onun üzerine fakültede bir şeyler yapalım dedik. Ee, talebe Cemiyeti diyorduk o zaman. Öğrenci Derneği'ne. Talebe Cemiyeti Başkanı şimdi rahmetli olan Profesör Alpaslan Işıklı'ydı. Alpaslan Işıklı bir dergi özel sayısı çıkarttı 147'ler için. Ve bizi de bizi diyorsam Onur Öğmen e, le birlikte beni, Onur benden iki sınıf üst Türkiye'de ülkede, Temsilciler Meclisi'ne e, bu dergiyi dağıtmak üzere gönderdi. Hani bu ayıbı düzelttim diye. Ve bizi bir güzel kovdular Temsilciler Meclisi'nden. Ama bakın ilginç bir fark, Talebe Cemiyeti Başkanı Alparsan Işıklı telefonu açtı ve Temsilciler Meclisi Genel Sekreterine felaket bir e, çıkışmada. ...bulundu bu davranışından dolayı. Pardon bir küçük parantez. Tabii. Şimdi 147'ler derken Hı. dinleyiciler bilmeyebilir... Hı. ...hele e, bir genç nesil için söylüyorum... ...yani 147 e, öğretim üyesi... Evet. E, ...profesör, doçent... ...ve, ve sonra, bir tane de asistan vardı. Bir tane de asistan vardı. <gülüyor> bir bir kararla bir kararnameyle evet. atılıverdiler. Evet. Bir, bir gün için. Evet. evet, öyle oldu. Ve içinde de hiç... Çok şaşırtıcı isimler vardı. Örneğin ünlü hocamız Tarık Sefer Tunay'a da bir nasılsa bu 147'lerin arasına alınmıştı. Ondan sonraki yaşadığım tasfiye asistan olaraktır. 12 Mart 1971'dir. O anayasa kürsüsü 3 profesör ve bir asistandan oluşuyordu o zaman. 3 profesör, Bahri Savcı, Muammer Aksoy ve Mümtaz Soysal. Ben de tesadüfen Şanslıyım ben iki darbede de yurt dışındaydım. Rastlantı ee, ve bir haber geldi yurt dışında İngiltere'deydim. Üç hocamı da tutuklamışlar. Ve biliyorsunuz bir tanesi Mümtaz Soysal dekandı o sırada. Ve dersinden aldılar. Ders verirken sınıfa girdiler. Dersinden aldılar ve e, içeri attılar. Şimdi e, 12 Mart biliyorsunuz Türkiye'de ilk ciddi faşizm denemesidir. <gülüyor> Ondan sonra da onların da bir reform hükümeti var o dönemde biliyorsunuz. Nihat Terim Reform Hükümeti. Yaptığı tek şey Güzelim 61 Anayasası Budamak'tır. O kadar. Ondan sonra 12 Eylül. 12 Eylül bu sefer ilk elden yaşadım. İlginç. İşte 1983 ocağından itibaren önce Trabzon'da başladı. Karadeniz Teknik tavsiyeler Şubat ayında e, siyasala sıçradı. Benden önce örneğin Demi sözünü ettiğim Bahri Savcı hocamı attılar. Bu e, korkunç bir olaydır. Çünkü yaş haddinden çok kısa bir süre sonra zaten emekli olacaktı. Derse falan giremiyordu. Ve veda dersini yazmaktaydı. Ve 46 yıllık hizmeti vardı. Ve e, attılar düpedüz ve onun acısını hiçbir zaman da ölünceye kadar da içinden atamadı. Ben burada da bir ufak parantez için şey Bahri Savcı aynı zamanda ya, siyasal bilgiler fakültesi içinde kurulmuş olan biraz önce sözünü ettiğimiz önemli insan hakları merkezinin de başındaydı. Evet. Kurucusuydu yani. Tabii. Demin sözünü ettiğim gibi insan hakları derslerini de Türkiye'de başlatan kişidir. kişidir. Evet. Ondan sonra 25 Ee, Şubat 1983 Cuma günüydü. Ee, felaket bir kar vardı Ankara'da tipi. Ee, akşam saat akşam saat 8'i çeyrek geçe kapım çaldı. Ve rektörlükten bir memur geldi. Elinde bir sarı zarf. Bana atıldığımı bildirmek için. İsteseydim almazdım o saatte ki Nitekim Alparslan almadı. Başka almayanlar da oldu. Ama e, Zavallı adamcağız yalvardı bana. Rektör bey bekliyor rektörlükte de. dedi. <gülüyor> Rektör bey rektörlükte tebligatın yapılmış olmasını bekliyor. Hani her şeye sıkı yönetim komutanlarına atılıyor da. Sıkı yönetim komutanı Recep Ergun'du. Rektör bey de Tarık Somer'di. Bunun üzerine ben adama acıdım. Aldım. Sonuç ne oldu biliyor musunuz? O zamanlar maaşlar ay başında ödenirdi. 25'ini çalışılmamış saydılar. Akşam 8'i e, çeyrek gece tebbiata bulundukları için. 25, 26, 27, 28, 4 günlük maaşımı kestiler. Sokağa atmış olmaları dışında. Şimdi tabii bu o kafa yapısını size e, anlatabilecek bir olay. Yoksa o günlerde yapılanlar için de bu çok küçük bir olay. Çünkü 12 Eylül korkunç bir kanlı faşizm olmuştur. Binlerce insan çürümüştür. İşkenceden geçmiştir. korkunç acılar yaşamıştır, kaybedilmiştir. Bugün ne filan karşılaştırılamaz. Yani 12 Eylül bir müthiş bir kanlı, boğucu bir e, hareketti. Dolayısıyla benim başıma gelen bunlar içinde çok hafif bir şeydir. Ama size bir zihniyeti e, anlatabilmek için e, bunu aktardım. Umarım uzatmadım bu adı an, kısmını. Rüceleriz. Yani bu olan bitenlere, e, üniversitelerin tarih, tarihçesine e, baktığınız zaman ülkemizde, ülkenin en değerli, hayatını e, akademik çalışmaya ve öğrencilerine bahsetmiş, insanlarına layık görülen e, bu e, davranış ve hastalıklar e, sahiden çok acı. İnsanın e, inceğini bilemiyor. E, Siz e, üniversitede özrettiyin e, yok edilmesinin sonuçlarından bir tanesinin e, üniversitelerin ticarileştirilmiş ticari kur kurumlar haline e, dönümlümeti olduğunu söylediniz. Öyle gerçekten. Aynı zamanda üniversite çalışanlarının da memuriyet niyeti e, ne e, sahip olmaları isteniyor herhalde. Hem ticarileştirilmiş hem memuriyet ihniyetiyle dönüştürülmüş kurumlarda da hiçbir zaman bir aykırı ses çıkmasına izin olmuyor. Aykırı ses çıkanları da işte böyle her fırsatta devlet ayıklayıp her türlü hakkında paruz bırakarak tasviye etmek konusunda Dün e, elinden geleni e, nasıl e, yapıyorsa, bugün de tam aynı şekilde yapmaya çalışıyor. Son e, barış için nakat edenler dünün e, koparsesinden dendiğinde tarihimizde, geçmişimizde yansıyan olayların e, çok uzanında olmayan bir şeyler görüyorum. Sizin e, de imzalanmış olduğunuz 1980 döneminde aydınlar dilekçesine. E, karşı verilen e, tepkiden de çok farklı olmayan bir e, tepki varmış bir çıkıyor. evet ben yani de şimdi... imzalayanlardan hmm. biriydim ona 33 on, evet. on, evet. on, sene önceki <gülüyor> ondan da biraz sez edelim onun tarihi Mayıs 1984'tür bu program için lazım olur diye yoksa böyle belli mi etmeyin. zannetmeyin not ettim de <gülüyor> oradan biliyorum onu 1383 kişi imzalamış e, öncüsü Aziz Nesin İkinci sırada da öncüler, işte demin sözünü ettiğimiz rahmetli Bahri Savcı ve <gülüyor> Hüsnü Göksel de bunların Doktor. öncüleri. Doktor Hüsnü Göksel. Şimdi onu biz de imzaladık, işte Ömer de imzalamış ama bir dava konusu olmadı bizim için. Yani en önde gelenler yargılandı da onlar da beraat ettiler. Biz ise mama ifadeye çağrıldık. Oraya idik imzaladığımız için. Ötesi bir şey olmadı. Hani böyle sabahın köründe evimize gelip e, o zaman bilgisayar yoktu ama diyelim ki işte daktiromuzu falan almadılar. E, öyle bir e, kötü tacize uğramadık ki 12 Eylül korkunç faşizm günleriydi. O biliyorsunuz dilekçiyi verecek merci bulamadık, bulamadık o zamanlar. <gülüyor> evet. Ve Cumhurbaşkanı'nın kapısına bırakıldı. E, çünkü bir şey yoktu. Merci yoktu. Şimdi bugün ise biliyorsunuz insanlar sınavda sordukları sorular yüzünden mahkemeye çıkıyorlar. Gerçekten akademik özgürlük bakımından çok daha kötü günlerde yaşanıyor. Bu 12 yıl dediğim gibi genel olarak kötü bir şeydi ama özel olarak üniversitelerle ilgili olarak Bugün üniversitelerin durumu ve üniversite yönetimlerinin elemanlarının durumu o günlere göre e, daha kötü, daha kötü. orada en fazla başına gelen şey işten atılıyordu. E, e, evet, özellikle taşra e, evet, üniversitelerinde bulunanların durumu şimdi, şimdi, çok tabii, zordu, yani, <gülüyor> zor. Çok zor. Yani korkunç bir kere bir mahalle baskısı var. Yani, İnsanların nefes aldırılmıyor ve linç kampanyaları evet, var. Siz, e, hocaların hocası diye bilinen e, Cem Bey, sizin gibi e, Korkut Borat Altaner gibi hocaların başlattığı bir mizah e, kampanyası Barış için çağrıda bulunan akademisyenlerin yanında olduğunuz gibi ürürüz e, başlıyor. Bu sizin inisiyatifinizle başlamış bir kampanya ve... <gülüyor> Özür dilerim, <gülüyor> evet. <canım>, bunu düzeltmek <gülüyor> istiyorum. Benim inisiyatifim değil. Ben... İmza verdim ama ki başkasının hakkını almayayım. Peki, sizin ilk imzacılar arasında... Evet, öyle diyelim. ...diye dica ettim özür dilerim. Hiç evet, halde. Unutulmamalıdır ki siyasi iktidarlara yönelik eleştiri hakkı ifade özgürlüğünün esasıdır. Aynı şekilde sürüş içinde diğer arada yaşama ortamını teyit ettiğiniz siyasi iktidarların başta gören, gelen görevi olduğu da hatırlanmalıdır e, diye bitiyorlar bu kampanya hmm. ee, ben belki programın en son bölümünde e, üniversitede özellikleten bahsettik, kasıtlılardan bahsettik, aydınlar iddialarından, barışçıl metin bahsettik. bütün bunların e, bir arada olduğu en genel çerçeve herhalde bu çerçevesi. E, sizin de Müslüman kavramlarınızdan bir tanesi e, anayasa hukuku kurucu devlet düzenliği. Ee, genel olarak bu genel e, çerçevede iyi bir yer mi değil, e, ülke olarak o yüzden de aslında bunlardan bütün e, e, üniversiteden uzarıp olduğu şeylerde bunun geriantı nasıl gidiliriz? Şey bu konuda birkaç bir şey söylemek ister misiniz? Ben, bu konuda söyleyecek sonsuz şey var, ne kadar vaktimiz var bilmiyorum. 4-5 dakika. O olsun. zaman ben evet. bunu bir kısaca bir panorama vermek istiyorum size. Çünkü bu çok köklü bir sorunumuz. Şöyle düşünün. Bu memlekette 1876'da birinci meşrutiyet ilan edildi. Anayasa yapıldı. Anayasa bir buçuk yıl dayanamadı. Ne oldu? Padişah kaldırdı. 30 yıl hafiyeciliğe dayanan bir diktatörlükle memleketi idare etti. Yani bizim hukuk devletimizde başlangıcımız böyle. Çok so yenilere gidelim. Bugün Demokrasi efsanesi gibi tanıtılmaya çalışılan şeyi düşünelim. E, Menderes'i düşünelim. E, Menderes neler yapmıştır? Şimdi neler yapmamıştır? Mayıs-Haziran ayında mesela Yargıtay birinci başkanı, Yargıtay e, birinci daire başkanı, Yargıtay ikinci daire başkanı, diğer iki daire başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı hepsini birden bir günde emekliye vermiştir. Kararlarını e, beğenmediği için. Boyuna yayın yasakları koymuştur demokrasi havarisi denen kişi. O kadar ki 3 Mayıs 1959 günü Cumhuriyet tarihinde ilk kez gazeteler beyaz sütuna çıkmıştır. Çünkü yayın yasaklarını yayınlanmasını da yasaklamıştır. Ertesi gün ana muhalefet lideri İnönü'nün arabasına Topkapı'da saldırılmıştır. Ölüm, öldürülmesine ramah kalmıştır. Aradan Birkaç ay geçtikten sonra da bildiğiniz ana muhalefeti ortadan kaldırmak üzere bir tahkikat komisyonu kurulmuştur. Ve o tahkikat komisyonunun çalışmaları gizlidir. O gizli çalışmalara karşı çıkanlar ise doğrudan doğruya komisyonu kararıyla hapse atılmaktadır. Nitekim 27 Mayıs olduğunda bu üç hocamla biri bu yüzden hapisteydi. Muhammed Aksoy hocam hapisteydi yani böyle geçmişimiz var. 27 Mayısçılar deseniz evet bize çok güzel bir anayasa bıraktılar ama bir inanılmaz mahkeme kurup olağanüstü mahkeme kurup yasada da 3 insanın, 3 siyasetçinin idam edilmesine neden oldular. Bu Türkiye tarihinden silinemeyecek bir kara lekedir. Bunda 27 Mayısçılar yaptılar. Ondan sonra 12 Martçılar, demin işte böyle reform hükümetinden söz ettim ama onların da başka bir başarıları var. Onlar da o üç idamın intikamını almaya tenezzül ettiler. Üç genç insanı asarak. Deniz Gezmişi ve iki arkadaşını asarak. E böyle bir geçmişten geliyoruz biz. Özal deseniz e, işte 12 Eylül falan biliyorsunuz. 12 Eylül'den bir cümleyle söz etmek istiyorum. O da hukuka saygısızlık e, örneği olarak. 12 Eylül'den birkaç ay sonra ...Ekim 1980'de... ...anayasa düzenini... ...hakkında bir kanun çıkardılar. Kanunun 6. maddesi şunu diyor. Unutmayın bunu çıkaran Milli Güvenlik Konseyi... ...istediği gibi anayasa değişikliği... ...yapma yetkisine sahip ve da. Ama bu kanun 6. maddesi diyor ki... ...biz anayasayı değiştirmeyelim, değiştirmemiş olalım. O konuda bir bildiri... ...bildiri dikkatizi çekelim. O bildiri anayasa aykırıysa... ...bu anayasa değişikliği sayılır diyor... Bu ne içindir? Bu? bu hukuku aşağılamak içindir. Hukuku aşağılamak içindir. Ondan sonra bu burada bitti mi? Hayır. Özel zamanında örnek çok. 1987'de örneğin özel demeçle anayasa değiştirdi. Bunlar hiç olmazsa bildiriyle değişiyor, değiştiriyorlardı. Demeçle. Dedi ki anayasanın 84. maddesi uygulanmayacak dedi. Ne diyordu o madde? Parti değiştiren milletvekillerinin milletvekilliği düşer diyordu. Hıh. İşlemesi işlemedi dedi. O kadar. Bitti. Demecle. 1987'de şu korkunç olay Türkiye'de. şu Bunu yüksek sesle tekrarlamak istiyorum. Çünkü halk, halk görüşü, halk oylaması falan deniyor. Büyük bir skandal yaşandı. O da ne? Ona da özel önayak oldu. Eski siyasetçilerin siyasi haklarının tanınmasını veya tanınmamasını halka soralım dedi. Yani halk mahkemesi kurdu. Adalet falan yok. Halk mahkemesi sordu. Oldu. Ve 50 bin oyla filan bir fark oldu. Ancak insanların hakları nereden gelen? Hakları. Yani nasıl bunlar gasp edilebilir? Halka sorularak. Dolayısıyla bizde bu hukukçuluğun pardon hukuk tanımazlığın geçmişi çok çok kabarıktır. En son Abdullah zamanında cumhurbaşkanı olduktan birkaç gün sonra. Ne oldu? Meclis tarafından seçileceği düşünmüyordu. 2007 yılında E, ha, halk tarafından seçilmesi konusunda anayasa değişikliğinin oylaması vardı. Oylaması vardı ama bu arada Abdullah Gür seçildi. Bu sefer oylanacak metinle fiili durum çatıştı. Ne yaptılar? Oylamadan beş gün önce oylanacak metni meclis değiştirdi. Tamamen bir yetki gaspıdır. Kesinlikle öyle bir yetkisi yoktur meclisin. Oylanacak metni değiştirmişlerdir. Ve bunu da Bu kanunu da e, Abdullah Gürlük bir güzel e, imzalamıştır. Seçim Kurulu da yeni metne göre referandumu yapmıştır. Bütün bunlar sayısız hukuksuzluklardır. Yani bugün gelip mevzuata önem vermeyin diyen bir cumhurbaşkanı ile beraber yaşıyorsak e, bunun Türkiye'de ne yazık ki çok acı bir geçmişi var. Mevzuata önem vermeyin ne demek? Anayasayı mevzuat dediğimiz olur çünkü. Anayasadır, kanunlardır, tüzüklerdir, yönetmeliklerdir. Yani bağlayıcı hukuk, yürürlükteki hukuk ne varsa ona uymayan, uymayın diyen bir yönetim anlayışı içindeyiz. Tabii şunu görelim, çuvaldımızı kendimize de batıralım. Çünkü halkımızda da hukuk kaygısı yok. Biz bir dilekçe yazmaktansa, adam dövmeyi tercih ederiz. Bir boşanma davası açmaktansa karımızı öldürmeyi tercih ederiz. Böyle bir gelenek içinde geliyoruz. Bu işte şu anda Türkiye'nin en büyük derdidir. Bu aşılmadıkça yeniden hukuku saymak, hukuku önemsemek anlayışı yayılmadıkça ne anayasal sistemin ne üniversite özelliğinin ne bilim özgürlüğünün kurulabileceği, işleyebileceği bir sistem olmaz. Olmaz çünkü keyfilik bulunduğu yerde hukuk olmaz. Ve hukuk olmayınca da medeni yaşam olmaz. Hızlı gitmeye çalıştım ama umarım e, derdimi anlatabildim Güven Bey. Çünkü bu bizim gerçekten e, en büyük en büyük sorunumuz. Ve e, hepimiz yönetenler ve yönetilenler Takimizi önümüze koyup hukuka ihtiyacımız olduğunu, medeni bir yaşam sürebilmek için hukuka ihtiyacımız olduğunu görmeliyiz. Hukuk her şey değildir tabi, ama vazgeçilmezde bir değeri vardır onu teslim etmeyi hepimiz öğrenmek zorundayız. Benim Adalet evet, için değil mi? Evet. Adalet başka türlü hukuk olmadan evet. sağlanamıyor çünkü. Olmuyor. Yoksa o zaman keyfi oluyor. Adalet evet. de keyfi oluyor. Evet. Çünkü bana göre adalet değişik oluyor. Size göre evet. adalet değişik oluyor. Evet. evet. evet çok, çok teşekkür ederiz. Keyfi gücün karşısında ancak e, ilkeli e, sistemli e, gerek üniversitede gerek daha genel anlamda bir hukuk çerçevesi içinde e, yaşamamız şart. Bunun için e, elimizden geleni yapmak zorundayız. E, bu programı herhalde bu sözlerle e, kapatmak gerekiyor. E, anayasa hukukçusu hocaların hocası olarak da, e, bilinen Can Erol e, bugün konuğumuzu. hocam çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ben teşekkür ediyorum. Bu e, e, Kaç haftası üniversitelerin durumunu konuşmaktayız açık bilenizde yakında belki yeniden felsefeden, bilimden konuşup hale geleceğiz diyorum. Bir e, önce hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.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 Böylece de bitirmiş oluyoruz açık gazete programını. Yalnız bitirmeden önce bir önemli nokta vardı onu da hemen söyleyelim. Son dakika değil de haber fırsat bulamadık. Yani çifte facia Ege'de bir yandan devam ederken Edremit ve Diki'de 33 göçmenin hayatını kaybetmesi bir de Halep'teki iç savaştan kaçıp İstanbul'a gitmeye çalışan 33 yaşındaki Nesrin Berdoş'un Bir yaşındaki kızı Garam'ın besin yetersizliği ve soğuk nedeniyle Adana'nın Seyhan ilçesindeki otogarda yaşamını yitirdiği gibi trajedilerin büyüğü sayılabilecek bir haber vardı. Fotoğrafta Doğan Haber Ajansı'nın fotoğrafında da çok feci bir manzara görülüyordu. Battaniye ile örtülmüş yanı başında otogarda yanına koymuş bebeğiyle derin bir hüznün yiğisinin içinde bulunan nesrin Hanım'ın fotoğrafı vardı. Evet bu şekilde kapatıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. günaydın. günaydın. açık gazete